tutulmuşum ya. Tutu... Boynum tutuldu. Boyn... Şey, sizin Boyn... fragmanını görünce tutuldum. Boynu tutul asıca. <gülüyor> Fragmanları görünce tutuldum abi. Of evet, bir sürü fragman düştü ya. Evet. Dün, dün akşam iyi ki çekmemişiz. <gülüyor> şey, Podcast'ı. Dün akşam çekeceğiz diye gaza gelmiştim ama uyudum sonra. İyi olmuş uyuma Üstüne birkaç bir şey daha çıktı soru çünkü sabah bir saat e, saat farkı denen bir şey var evet var değil mi bir şey şimdi arkadaşlar Comic Con İkinci san Diego bitti. Comic Con gün devam ediyor 3 gün zaten değil mi bu vay vay emin değilim Hı. ben de bir yer asıl sen yerine oturuyor mu canım <gülüyor> tutulmadan nasıl ee, ve sen Chesterfield mi içiyorsun Chesterfield. Ha. Aa ne ne bileyim. Jix'miş. Jix'mişmiş. <gülüyor> ha. Göstermiş paketi falan. Eee Comic-Con'da beklenmedik bir şekilde fragman çıktı dışarı. Ya çıkıyor ne ya. Ne diyorsun sen? O şey. Yani onu çünkü... biz geçen sene akıllanmış olabilir mi? Ya bence şey hani mesela bazı şeyler çıkmadı. <gülüyor> Mesela şeyi göstermişler. Çok kısa. Evet. Ee, sen söyle. Tor yani Marvel'dan çok çıkmadı. Thor Marvel'dan çıkıyor geldi. Yani o adamlar şey yapmadığı sürece kendileri veya bir leak etmedi sürece bir şey çıkmıyor. Yani Marvel panelinde Ragnarok'tan görüntüler göstermişler. Eee evet. şey, Guardians of, of the Galaxy of... 2'den görüntüler gösterilmiş. Ee, bayağı Baby Groot. Ha, Baby Groot'la falan olay var. Ondan sonra e, Sylvester Stallone'ı görmüşler. Ondan sonra Kurt görmüşler. Kurt Russell'ın işte... E, Kurt Russell babası çık. babasını oynuyormuş. Evet. Ego. Ego. Evet. Ego. Ego çizgi romanlarda Ego the Living Planet yani gezegen. Bayağı böyle. Dev, dev gezegen. Yani yüzü olan evet. <gülüyor> kafa olan dev gezegen böyle sakallı falan. Aslında DC'de de var. Ee, Mogo, yanlış hatırlamıyorsan, o da Green Lantern gezegen. Greenlan, ne <gülüyor> değilmiş? Ben seviyorum ya, yani. yani adından çok emin olamadım şimdi ama Mogo diye hatırlıyorum. Abi bildiğin dev gezegen Beşin Green Lantern. gezegen olur mu lan? Yaşayan gezegen oluyor abi. Ya işte Thor Rassle'ın kim olduğunu, hangi e, ya, karakteri canlandıracağım. ki e, Star-Lord'un babası Ego değil. Hmm. Ee, Kimmiş? Adını hatırlamıyorum şu anda. İmparator bilmem ne. Peki. Niye öyle bir şey tercih etmişler? Emin olamadım ben de. Ama... E, Eğlendi e, biraz canı Belki taşra geçiyorlar bizimle, bilmiyoruz. Nasıl yani? Ha? Nasıl nasıl taşak geçiyor anlamadım. Yani ego değildir de atıyorum ego babasının şeklinde almıştır falan gibi. He, durum o. Evet. Çünkü şekil değiştirebilen bir enerji enerji topu şey e, varlığı var olduğu söyleniyor egonun şeyde. Göreceğiz bakalım filmde. Evet, bir eğlenceli yanı vardır o işin. Eğlenceli olması. <gülüyor> Yapmazlar ya yani düşünüyorum. E, Mantis Var. Mantis var. Mantis'in olduğunu karakter. biliyorduk zaten. Evet. Ee, onunla ilgili sanırım birkaç görsel hop, göstermişler. Evet. Nebula'nın da Guardian's ekibine katılacağını söylüyorlar. Söylüyorlar, evet. Yani Yokayım. çizgi romanlarda az çok olmuş olaylar bunlar. Mantis'in şeyi, e, hani süper güçlerinden bir tanesi e, bu bitkilerle şey yapıyor... E, Evet, kurabiliyor, onları canlandırabiliyor öyle bir Peki, durumu evet. var. E, çizgi romanlarda e, daha önce Groot çok yaralandığında mantis gibimişti o, diriltmişti onu. Diriltmiş onu. Mantıklı bir hani gelmiş. ben de öyle bir şey yapılacağını tahmin ediyorum. Yani Baby Groot'u anda... Groot büyütür bir şey ha. yapar. Çünkü bütün film boyunca Baby Groot olay gitmiyordur diye düşünüyorum. Allah bütün film boyunca bir, muhtemelen Baby Groot olay gitmiyordur ama hani ya, film boyunca Baby Grootsa o zaman Windzer bu filmin neresinde yani? <gülüyor> Windiesel <gülüyor> zaten diğer filmin neresinde? Ya işte evet, en azından ama eee ay ya bu film için de para almış olabilir mi yani o zaman? Almıştır canım. bu filmde ama evet <gülüyor> para alır? Oğlum zaten bak şeyi çok görüyorum ya. Bak. Yani bu eee Windiesel'in böyle sırf bir iki kelime söylediği ikinci, üçüncü rolü falan tamam mı? Ayrınca gitti de şey Windiesel'e. E, seslendiriyor. Öyle mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet. Orada da yani I.M. Superman diyor. Başka bir şey demiyor. <gülüyor> Galiba. E, Grut'u canlandırırken de I.M. gruptan başka bir şey söylemiyor. Evet. Bir de şey hangi filmde yine böyle çok tek kelime söyleyen bir karakterin olduğu bir film daha var. Hangi filmdi ya? Hatırlayamadım şimdi. Animasyon diye yanlış hatırlamıyorsam. Onda da şey, şampan Penn. <gülüyor> tek kelime bir şey söyleyip duruyordu. Neyse. Asıl DC tarafında güzel şeyler. Evet. DC tarafı bu sefer ee, bayağı öne çıktı. Bu sene herhalde. Çünkü Marvel'ı zaten biliyoruz. Ne olacak, ne edecek. Marvel'da Marvel asıl Netflix'de şey Netflix film e fragmanlarını gösterdi. Bir Doctor Strange gösterdi. Doctor Strange zaten evet yakın Ben Black Panther'dan bir şey Dark görürüz diye umuyordum ama Black göstermediler. Black Panther'dan da bir şey göstermediler. Sadece yani gösterdilerse bize göstermediler. Evet. Çıkıp konuşmuş yani muhabbetli şeyleri var. Black Panther oynayan oyuncunun <Gülüyor> röportajları falan var yani. Ee, i̇şte bir şey, Walking Dead'teki Mi Mi Mi neydi Mishon, Mishon, ne baktı işte o sonra siyahi kadın var bir tane Hı -hı. şey kullanıyor. Katana kullanıyor. Katana kullanıyor. O işte e, bu şeye katılmış, ekibe katılmış. Ondan sonra Black Panther ekibine. Onunla ilgili e, bir haber var. E, i̇şte Ragnarok, Thor'un sonra Ragnarok filmiyle ilgili işte Hulk'un zırhını falan göstermişler. Yani bayağı şeye gidiyor galiba yani. Plan yani Bağlayacaklar. Bu arada balkonda. Balkon yüzden... evet. Balkon keyfi. Evet. <gülüyor> o yüzden arabalar arabalar geçebilir. Kent halka doğru herhalde bir e, hamle göreceğiz Thor Ragnarok'tan. E, i̇şte Thor Ragnarok'ta olacak olan iki kötü karakter. E, Hela var. E, Kate Blanchett. Şey var işte bu iki. Bir canavar, ne diyeceğim, ne diyeceğim. Ha. Fenris miydi? Fenris. Yani Ragnarok olduğu için Fenris'i görmemiz lazım zaten. Bir Kurt. de bir başka bir şey daha vardı. Yanan, seyili bir şey. onu adını hatırlamıyorum ben de Ben de hatırlayamadım. Evet. O da alevli böyle. Ha. Ondan sonra bir şey. Yine bu Nord şeyinden. Ee, efsanelerinden. Ondan sonra çıkma. Yani bizim tahmin ettiğimiz ya da işte e, hani söylentilerde söylenen şeyler doğru çıkacakmış gibi duruyor şimdilik şey diyorlar yani e, işte Hela e, asgarda ile geçiriyor hı hı. ondan sonra Thor'un çekicini kırıp toru bir şey hani Asgard'an dışarı ha, atıyor gönderiyor, gönderiyor. E, düştüğü yerde işte e, hani orada bir gladyatör sahnesi gibi bir hı hı alanına gönderiliyor. Hı hı. Ve orada da Hulk var. Ha. Hulk da oraya gitmiş. He? Hulk da oraya gitmiş. Hulk nasıl oraya gitmiş, onu belirli evet. Yani e, Planet Hulk'ta da öyle ya. İşte e, bir gezegene düşüyor Hulk. Hı. Orada işte e, bilmiyorum Planet Hulk şeyin. Planet Hulk'ta işte şey oluyor. Illuminati eee Marvel'ın böyle hani güya dünyadan Hani önemli güçlü e, süper kahramanların şeylerin bir konseyi var. Hı. Illuminati diye. Peki. İşte e, şey var. Professor X var. Reed Richards var. E, bir ara Kaptan Amerika var. İşte e, Black Panther var. Hı. Namor var. Başka kim vardı? Bu kadar da galiba. Bir kişi daha ne? var sanki. Neyse, bunlar şey hani. Hani Doctor Strange var. Bunlar işte biz en iyisini biz biliriz falan Hı -hı. takılan tipler tamam mı? Yani dünyanın başına ne geliyorsa zaten bu heriflerden geliyor. Hı -hı. Sonra bu adamlar diyor ki Ya bu halkı biz zapt edemiyoruz. Evet. Gönderelim uzaya <gülüyor> siktir diyorlar. Ondan sonra Adını kandırıyorlar. Hı -hı. Kandırıyorlar halkı. Şey e, bindiriyorlar gemiye. Püf, atıyorlar Ömer. tamam mı? İymiş. E gemiden çıkar mu? Ondan sonra işte bu gemiden çıkıp düştüğü yer böyle şey, hani e, bir çöl gibi bir yer, hı hı. çöl gibi bir gezegen ve e, düştüğünde işte hani bir, bir yerden geçiyor bir atıyorum, sallıyorum bir e, portaldan hı hı. geçiyor, o portaldan geçerken güçsüz kalıyor bu, hı hı. yakalıyorlar bunu işte hani gladi şey gladiator olsun diye zorla savaştırıyorlar. Tabii zaman içerisinde gücü geri geliyor halkın. <Gülüyor> Dağıtıyor ortalığı, amına koyuyor. Ondan sonra işte orada aşık oluyor falan filan. Ha, kendi dünyasını kuruyor. Ha burası benim olan diyor. Ben ondan sonra zaten şey oluyor. Kral halk oluyor. Sonra oradaki işte köylüleri kurtarıyor falan derken sevdiği kadın ölüyor. Ondan sonra da bu deleniyor. Neymiş? ''Beni siz buraya gönderdiğiniz'' deyip işte Eculis'ini alıp dünyaya geri dönüyor. Oh. Ondan sonra da World War Hulk oluyor. <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> Amına koyuyor, dağıtıyor herkese. güzelmiş. Yani o hikayenin bir kısmını hmm. kullanacaklar gibi geliyor bana. Orada evet. Thor yok gerçi ama Hani Thor da o gladiatör arenasi evet, düşüyor, evet. işte Hulk da orada falan birbirleriyle kapışacaklar. Zaten bütün Avengers filmlerinde bunların dilişmelerini görüyoruz evet, sürekli. Var. Bir Hulk yumruk evet. atıyor, bir şey Thor çekişte halka vuruyor falan. Hani onun bir bir yere bağlandığını göreceğiz. Evet. Ne güzel bakalım Ragnarok. Ragnarok da işte e, hani Kate Blanchett'in olması güzel şey. E, o Crete'deki kız neydi? Bilmem ne, Thompson. HEMIL THOMPSON HEMIL THOMPSON Tia Thompson mı? Neyse işte o Crete'deki kız var ya. Evet. O da büyük ihtimalle şey oynayacak, Valkyrie oynayacak. Allah bilmiyorum, herhalde gelmiş geçmiş en iyiydi. Thor filmi olacak. Ne diyorsun Göreceğiz bakalım. Yani ilk iki film zaten Thor filmi değil ee, <gülüyor> olduğu için. Thoristan. <gülüyor> Jane, <gülüyor> Thor Jane Foster bir iki olduğu için. Ya abi, evet. Jane Foster olmayacağı için iyi bir Thor film çıkabilir. Olabilir Buradan ben de onlara selamlarım yani. <gülüyor> şey ee, evet ya yani Marvel tarafında Defenders Luke, ha, ee, Luke şey Cage. Luke Cage Iron Fist. Iron Fist. Bunların hepsi bu sene ve 2017'de gelecek. Geliyorlar. Defender's yani, 2017 zaten. Defender's 2017 muhtemelen bu senenin sonunda herhalde çekmeye başlayacaklar. Hı hı. E, Luke Cage'in çekimleri bitti muhtemelen. Eee enson şey Luke Luke Cage zaten geliyor. Evet. Ekimli Eylül mü? Şey e, Iron Fist'in çekimleri devam ediyor bildiğim kadarıyla. Eee yani Iron Fist'in fragmanı nasıl buldun mesela sen? Iron Fist'in fragmanı ben çok Iron Fist yani Iron Fist karakterini bilmiyorum. Hı, hı. Hiç roman şeyinden. Ee, benim fragmanda gördüm. Çok standart bir aslında kahraman fragmanı. Yani çocukluğunda <gülüyor> yani çok böyle ne bileyim yani Netflix Netflix dizisi deyince artık böyle kafada belli bir standartın üstünde olması, farklı bir şey yapıyor olmalarını umduğum bir hani diziler şeyi olduğu için ne bileyim Luke e fragmanı bence iyiydi. Luke fragmanı evet bu Harlem ha kafası işte yani aslında her karaktere özel bir şey yapıyorlar zaten. Evet orada bir ne bileyim şey bir bir karakterizasyon var fragmanda ama Iron Fist'e yok öyle bir şey. Hani o o hikaye o fragmanla anlatılan şeyin Iron Fist'le alakalı olduğunu düşündüren hiçbir şey de yok. Ne gücünü görüyorsun tamam mı tam olarak? Hani oradan Iron Fist'i e çıkar. Duvarı kırdı yok muydu? Duvar patlıp çıkıyor. Şey e, hani duvardan yatak ne fırlıyor. Duvar patlıyor. Ha. Oradan yürüyüp çıkıyor. Ama gücünü görmüyorsun aslında. Birebir. Iron Fist biraz bana şey geldi. Ha, Iron Fist değil de hani desen ki o şey aslında biz Batman hikayesini biraz değiştirdik de sen haa ha, olabilirmiş diyorsun. Batman'i çıkar, şey Iron Fist çıkar oraya başka herhangi bir ABZ evet, evet. kişisini koy yine oluyor bir şekilde. Yani Iron Fist'e özgü hiçbir şey yok sanki. E i̇şte Iron Fist'in dediğim gibi özellikle yani karakter olarak nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için e sana hani o, o öyle bir şey karşılaştıma şu anda yapamıyorum ama e benim hani fragmandan gördüğüm e hakikaten seninlerin dediğin gibi hani Batman şey hikayesi yani işte çocuklukunda onun kaza oluyor da işte kurtuluyor da bir onu kurtarıyor eğitiyor da falan filan hani uçak düşüyordu galiba değil mi? Uçağa evet. düşüyor da işte ondan sonra monklar buluyor bunu işte yetiştiriyorlar. Ondan sonra Iron Fist oluyor, geri geliyor falan ee, <gülüyor> ülkeye geri dönüyor. Gibisinden evet. böyle bir şey Batman varı, e, şey League of Assassins bulmuş da yetmiş gibi. Anası bir kafa var şeyde. Hani böyle şeyleri hakikaten o e, Netflix'teki o dizilerde mesela işte Daredevil, Hell's Kitchen. İşte Luke Cage, Harlem, ondan sonra işte şey, ee, kadın da Jessica Jones. Jessica Jones işte hani New York yani hani biraz demeyim onun da kendi bölgesi. Hep böyle bunlar bölge bölge ee, karakterlermiş ki mesela Iron Fist hangi bölgenin savunucusu gibi düşünmek lazım veya hangi bölgeye ee, hitap ediyor onu mesela onu çok anlamıyorsun fragmanda. Sanki yani. Iron Fist böyle. Ya Iron Fist de yani ne bileyim işte bak. Ben... E, karakteri çok bilmeyenler için de o ulan ilginç bir karaktermiş dedirten hiçbir şey yok. E, bence de yani. Karakteri bilenler için ulan bu ha yani Iron Fist'e özgü hiçbir şey koymamışlar dedirtiyor. Ne bileyim öyle garip saçma bir fragmandı o yüzden biraz moralim bozdu. Şey Luke ki mi? ama eğlenceliydi. Luke Cage, Luke Cage bayağı iyi. Müzikleriyle falan. Öyle. Müzikleri çok iyi. Ee, ya ben şey hani yazıda da yazdım. Normalde sevmiyorum gereksiz hareketler falan filan hmm. aksiyonlar da falan. Ama herif böyle kendisi çok sakin ya. Yani kızgın ama öyle <gülüyor> sakin tutuyor çünkü kendini. <gülüyor> çünkü koysa oturtacak birilerini. <gülüyor> evet. O yüzden ben e, adamlara vurmayayım da duvarları vurayım. Duvarları. <gülüyor> <gülüyor> <Modunda>. Çünkü yani herif <gülüyor> böyle kapıya süçtürdü ya, ya <gülüyor> kapıya sar Araba kapısıyla dış kapıyı böyle dış duvarın He. kapısını kırıp girdi. Yani ulan zaten güçlü bir herifsin tamam mı? Bir. Yani içten atılacak <gülüyor> o kapı. Yani, o zararı vermeye ne gerek var falan diye düşünüyorsun ama <gülüyor> bir yandan da de deşarj olması lazım <gülüyor> elbise, tamam mı? Yoksa adamlara koyacak, oturtacak <gülüyor> ya. yani. Ya Bir de koşun geçirmiyorsun. Evet. Kalkana niye ihtiyacın var? Değil mi? Yok tabii. Düştübek i̇şte kıyafetini ha. Yani tokat atsan zaten herif ölecek duvardan boru çıkarıyorsun <gülüyor> Onunla dövüyorsun adamı. <gülüyor> Ne yaparsın diye. Yani? Ama en azından bir şey hizmet ediyor yani bu herif süper güçlü. Bu tabii herifin tabii. cildinden işte kurşun bile geçmiyor falan filan. Bunları anlıyorsun. Bunları gösteriyor, göğsünü sokuyor böyle. Hmm. Iron Fist'te yok o. Iron Fist'te işte evet. Bakalım. Ee, şey Defenders teaser de güzeldi hmm. bence. Böyle. Bir tane de D C koymuş, bir tane ha. de açıda yapmasa el göstereyim, evet. Hoşuma gitti o yani, o teaser. Seasal da fena değildi. Seasal izledim evet. Bu eski sezonlardan böyle şeyleri toplayıp, e, sahneleri toplayıp bir tane e, şey hani, gaz videosu <gülüyor> yaptılar. O da fena değildi. Hani en sonunda Punisher da Punisher'da çıkıyor çünkü, böyle bir gaz oluyorsun. Punisher'de geliyor. Punisher'de ilgili şey göremedik ama. Ya bir panelde çıkmış, konuşmuş. Ha ama, yani ama paneli ben tamamını izleyemedim. Hani şu tarihde de olacak, şöyle olacak, böyle olacak hiç. Muhtemelen, ben şöyle tahmin ediyorum. Şimdi e, Luke Cage galiba Eylül'de geliyor. Hı hı. Ondan sonra e, muhtemelen bu sene başka dizi çıkartmazlar. Eğer e, Mart'ta e, Daredevil 3. sezon çünkü onaylandı, gelmezse yani onu iptal ederlerse Daredevil'in yerine şey gelir. Eee Iron Fist, Iron Fist gelir. Iron Fist'ten sonra belki işte Haziran gibi şeyi koyarlar. E, Defenders'ı koyarlar. Çünkü bu senenin sonunda başlayacak çekimleri. E, Defenders'ın. Defen yani ben şey diye düşündüm. Hep. Iron Fist'in yazmıştır şey ya. Ne zaman çıkacak? fragmentlenme. Yani ben görmedim. Hala belli değil. Yani önce Iron Fist'in gelmesi gerekiyor. Evet. Eee Daredevil sezon 3'te herhalde ya Daredevil sezon 3 bir sene sekebilir. Yani 2018'e kalabilir. Yani bana dönü geliyor çünkü şey Defender'dan sonraya bırakırlar herhalde. Yani Defender'dan sonra bence önce Punisher çıkar. Ee, belki Jessica Jones çıkar. Hı. Hmm. O tarz La bir planlama göstermiyor. Ondan evet. sonra da şey çıkar. E, Daredevil 3 Evet. Çıkar. Sonuç olarak Defenders'ın geleceğini biliyoruz. Daredevil 3'e gelecek biliyoruz. E, Jessica Jones <gülüyor> 2'ye gelecek onu biliyoruz. Bunlar hepsi gelecek. Punisher gelecek. Falan. Netflix tarafında Marvel işi gayet evet. temiz devam ediyor. Ya işte bak benim dediğimi yapsınlar bak. 12'ye tamamlasınlar. Tamam mı? Her ay bir, bir sezon bir şey çıkıyor. <gülüyor> Ondan sonra Netflix batsın. Zaten bir para kazanamıyormuş. <gülüyor> spora kazanan kazanamıyorlarmış? E, büyük büyüdüler ama şeyleri aynı şekilde büyümemiş. Amerika'da falan galiba zam yapmışlar. Millet eski yani eski şeyler konitle bırakıyormuş. Yenileri yeni kullanıcı alıyor ama eskileri de tutamıyor. Eskiler gidiyormuş fiyattan dolayı falan. Allah Allah. Evet yani şey açıklamışlar işte. istedik yani hedefledikleri karlılığı tutturamamışlar. Büyümelerine rağmen. Hı. -hı. Çok fazla iş yapıyor, çok fazla para harcıyor oğlum. Ya bilmiyorum, bence yani 30 tane dizisi var. Kendisinin çektiği ve sürekli yani tutmasa da ne bileyim e, 2. sezonu çektiği anladın mı? Mecburen. Yani adam bir dizi çıkartıyor, o dizinin elli bir 2. sezon, 3. sezonu da çekiyor çünkü hani Böyle sanki yapması gereken yani içerik ya. İçerik üretmesi gerektiğin için bir şekilde. Yani bilmiyorum. Bence... Unbreakable bilmem ne Schmidt mesela. İkinci sezonun ihtiyacı var mıydı sence o dizinin? Yani ben... Ya o çok tutmuştu ama. Unbreakable e, neydi o? Bilmem ne şimit. Ha. Ya da mesela şimdi yani var bir sürü arada, dizi var işte. Bilmem yani ikinci sezon, üçüncü sezonu. Yani bilmiyorum. Şey bence mi? belki Netflix ıvırsaver işte her sezon yeni dizilerin işte lisansıyla şey yapıyor ya mesela. Işte hmm. e, yeni içerik geliyor hmm. sürekli yeni filmler, yeni hmm. diziler falan. Sallasın onları sadece kendi şeyini yapsın. Ama o yönde zor. Ya da ne bileyim, o filmleri e, de izliyorsun orada sonuçta. Onlar yani ekstra. Onlar şey Katalog Hı -hı. alttan sonra hiçbir şey bulamadığı zaman açıktır. Ya bir tane Indiana olsun izleyeyim dediğin bir şey o. Ee, destek. Yoksa adam kendi içeriğini üreterek zaten o bağımsızlığını ilan etmeye çalıştığı için o bambaşka bir şey. Yani bağımsızım ben. O başkasının ürettiği içeriğe bağımlı değilim. Tarzı bir kafa yaratıyor sonuçta. Zaten o yüzden iyi oluyorsun. Ya, bilmiyorum. bence o içerikte o filmleri veren 30 bin tane kanal var. Bence şey... Ee... Bir iki seneye toparlar Netflix. Ya ben Çünkü... şeye, ya, o kafasını anlamıyorum. Mesela şimdi Stranger Things çıktı tamam mı? Hı hı. Sezon 1. Bir, birinci sezon diye çıkıyor. Şimdi bunun mesela birinci sezon diye çıkmasını e, tarzı, kafayı doğru bulmuyorum ben Netflix için. Yani sen bunu birinci sezon diye çıkma. Hı hı. Stand alone olarak çık. Beğenirlerse ikinci sezon çekersin diyorsun. Yani hani o baştan o şeyi vermek biraz. E... Ha, bunun devamı gelecek izlenimini vermek. Ha, yani diyorsun. o mesela çünkü adamlar için de kötü. Yani, dizi tutmadı diyelim ama şimdi mesela beğenenler oldu. Beğenmenler oldu diyelim. Beğenen adam istiyor ikinci devamı gelsin. E sen yani biraz içerik sağlayıcı olarak ve hani bu tarz bir şu anda e... ne derler? Eee... ...planlama izlediğin için, hani bir dizi çekiyorum, sonra ikinci, ikinci sezonu da çıkıyorum, üçüncü sezonu da çekiyorum kafasına gittiğin için... E, ...sanki bu netmiş gibi ya, yani, kesinmiş gibi davrandığın için... ...böyle bir beklenti de var. Yani ben Daredevil sezon 2 bitirdikten sonra Daredevil sezon 3'ü bekliyorum. Hani sen, ben çekmiyorum diyemezsin yani. yani tutup tut, tutmamasından ayrı olarak söylüyorum bunu. Mesela şimdi Stranger Things. Çıktı o, ikinci sezonu da kesin olur gibi izliyorsun. Yani çünkü winch boycu yaptığın için yani oturup bah diye için bir sezonu. Diyorsun ki ikinci sezon gelir sene. Diyorsun yani. Böyle bir beklentin oluyor. O da gelsin onu da izleyelim diyorsun mesela. Yani mesela House of Cards kaç sezon daha bitirebilecek yani House of Cards? Ama House of Cards'da öyle bir şey var. Yani. Her sene gelsin, gelecekmiş gibi hissediyorsun. Bu sezon son olabilir diye düşünüyorum. Ya da bir sonraki sezon son Yazan olabilir. Değil. Ben 15'nin sezonu da çekerler. Yani, yani böyle bir şeylik var işte bu binç borçtan da belki gelen ee, sürekli hani devamı gelecekmiş beklentisi Bilmiyorum, en azından, azından ben de oluyor. ya yani bence birazcık daha e, şey e, bana kalırsa bana hitap eden içerikleri arttırırlarsa hani ben birazcık daha para ödemeye razıyım e, Netflix'e. Şu an 10 euro iyi. Şimdi ay şey. Mesela diyorsun ya işte bin watch, Hı -hı. vesaire. Şimdi şey gibi olsa e, hani Dizi Türk gibi televizyon kafası hani açayım. Ben şu anda o moddayım. Anladın mı? Hani e, sürekli takip ettiğim dizileri zaten Netflix üzerinden Hı -hı. takip etmiyorum. Çünkü Yok, işte abi. evet yoklar. Geç geç geliyorlar. Bilmem ne lisansları Tamam mı? Şimdi e, ama mesela takip ettiğim bütün dizileri ben Netflix'ten takip edebiliyor olsam Netflix'in değeri benim için daha e yüksek. Ya. tamam mı? Hiçbir şeye ihtiyacı kalmadı o zaman. Hadi onu da geçtim. Netflix'in kendi içerikleri beni e, hani bir sene senin e, yılın 12 ayı beni idare edecek yeterlilikte olsa Hı -hı. mesela şeyden şeyi de demiyorum hani her gün açtığında izleyecek yeni bir şeyim olsun da demiyorum ama her ay için en azından bin Watch yapabileceğim bir dizi olması bile yetiyor, yeter bence. Yani. Tamam mı? Yani o yüzden diyorum ya işte Marvel 12'ye tamamlasın falan. <gülüyor> hani eğer hakikaten her ay benim hani 30 günün işte 3 günü beni bağlayacak bir tane yeni içerik olması bile hani şu an 10 euro diyorsun 30 lira. Ee, hani 30 lira yani 15 Euro, 20 Euro'ya kadar çıkabilirim belki ben. Anladın mı? Mesela abi çok işte o. Şey olsa diyorum işte her ay için unik bir her ay için içerik. Olsa, da yani, de, ee, o. olsa verebilirim gibi geliyor bana. Ya 15 Euro'nun üstüne verilmez. Bilmiyorum yani. Çünkü bunun internette de var. İnternette de para veriyorsun. Yani her türlü tam Her türlü yani. veriyorsun ama aynı şey değil yani. İnternete de para veriyorsun ve... E, Elektriği de veriyorsun. Ya falan filan ama sonuçta sadece 15 euro gibi düşmemek lazım ona. Ya Diğeri de para vermiyorsun. İnternetten çekiyorsun yani ona evet. bakarsan. Onda sadece internet parası veriyorsun. Bunda zaten standart para veriyorum. Bazen bir ay boyunca ben ona sonra ne bileyim bir, bir defa iki defa Netflix açıp izleyebiliyorum. İşte ben de onu diyorum. Hani her ay aç, açtıracaksa bana... Ben neyse, belki. Neyse. Sonuç olarak Marvel işte Netflix şeyde de FX, Fox da yine Marvel'la dizi çekiyor. Legion diye. Evet. İzledin mi fragmanını? Fragmanını izlemedim. Ya böyle ben fragmanını beğenmedim ne yazık ki onun. Yani Legion'u belki bilmediğim için diyeceğim ama yani çok böyle... Ya yeni çıkan bir şey varsa izlemedim de sanki birkaç bir önce... Ya işte önce... bir çok tip var. Evet. Ondan sonra bu işte şizofren, ben bunu şizofren değil ki güçleri yani var böyle. Evet. Sonra işte başka bir güçleri olan tiplerle karşılaşıyor falan. İşte böyle çözmeye çalışıyor ne olduğunu ne bittiğini. Yani... Ee, ama fragman çok bana kalitesiz geldi. Yani Öyle böyle şey fragmanım. olarak kalitesiz geldi. Prodüksiyon olarak alalım. Ya sanki bir de böyle şey yani hani bir e, X-Men şey dizisi değilmiş de yani bileyim hakikaten beş yüz ofren biri <gülüyor> ama Legion'un olayı o zaten şimdi Legion David şey e, Xavier'in oğlu. Evet evet. Şimdi aslında herifte zibilyar tane güç var. evet. Ama her her gücünün farklı bir kişiliği var tamam mı? Peki. Dolayısıyla. E, Kafasının içerisinde hakikaten 5000 bin tane falan kişilik var ve sürekli şey bunlar üste çıkmaya çalışıyor. Peki. Ee, hem bu işte hani olan gerçek mi gördüklerim kafasını yaşıyor. Şizofren kafasını yaşıyor. Hem de bir yandan da işte hani kendi öz kişiliğini devirip üste çıkmaya çalışan diğer süper güç kişiliklerini de bastırmaya falan çalışıyor. Evet. Hem de bir yandan işte e, Profesör X'in oğlu olmasının verdiği işte e, şey var. E, hani eziklik var. Babam çok büyük adam ama ben hmm. bir bok değilim. Hep onun gölgesinde kalıyorum falan. Övr zıvr olayları. Hani o konudan ilginç ve çok sakinelik e, hikayeler. Hmm. Bakalım yani diziye nasıl yansıtılacak? Yani çok böyle şey göremedim ben. Bir... Işık göremedim fragmandan ama yani, o da FX'te çıkıyor işte. Marvel FX. Fox'un olduğu için FX kanalında yayınlanacak. Ondan sonra öyle bir şey yapıyorlar. Asıl Doctor Strange. Doctor Strange evet. Yayalsın yani fragmanlara gelirsek Marvel'dan hadi başlık gidiyoruz. Marvel'ı bitirelim. Hı. Öyle geçelim. Şey yaparsın ama sen. Wonder Woman Wonder Woman şey yorumlarına 5. dakikada itibaren başlayacak. gibi falan böyle bir şey var. bütün bu uğruzubur geçmelerini sağlayabileceği ee, şey Doktor Strange'in fragmanı için ne diyorsun? Ya Doktor Strange'in fragmanı, fragmanı ben birazcık daha şey olur diye bekliyordum. Sakin delik olur diye bekliyordum ama bu Doktor Strange fragmanı birazcık daha klasik Marvel fragmanlarına benzetilmiş hani şey çok hoşuma gitmiyor benim ee, mistik ve e, şey e, büyü dünyasında sanki her şey böyle ayna oyunuymuş gibi gösterilmesi hani o ayna konseptinin çok kullanılması evet. benim beni biraz rahatsız ediyor. Çünkü ayna deyince benim aklıma ilk şey geliyor. Numara bu. Hmm. Tamam mı? Yani büyü değil de illüzyon. Hmm. Kandırılacak. Evet, illüzyonmuş gibi. Yani ve şey Bu gördüğün gerçek değil muhabbeti var ya. Evet, yani gördüğün gerçek değil ama hani ben görmediğin o, dünyalar var falan yapıyor. Hani o büyünün gerçek, gerçek olmasını, gerçek olduğuna inanmak ist istiyorum izleyici hı hı. olarak ama hani ayna oyunları kullanıldığı zaman ha bu hani gerçek büyü değil de hani numara. Hı hı. Anladın mı? Bir şey, e, trikmiş gibi bir izlenim geliyor. O yüzden hoşuma gitmiyor o tarz şeyler. Bir de hani çok klişe o. Ne o? Hani biz çocukken oynardık böyle He, evet, gibi evet. bir şey vardı içinde parçalı, e, böyle aynalar. 6 gel, 20, 20 gelen falan yapar böyle. Ha, o motiflerden evet. sıkılmadınız mı ya? anla koyayım. Yani ya her ben, şeyde onu kullanıyorsunuz. Evet. Ben, bence de ya ben hani aldığım izlenim. ya Fragman güzel ben yani. Fragman güzel değil miyim de? Ben Doktor Sen'in için heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Eee... Kambar bir ağaç çok güzel olmuş. O evet güzel olmuş durumda. Şey, yani kostümler işte bilmem ne hani e, konusu Adam falan da... Adam pelerin atmayı çok iyi beceriyor bir saniye. Pelerin attığı sahne çok güzel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o Onun attığı sahne, yeyesik yeri bunlar. <gülüyor> oğlum bak. <gülüyor> dünya, geliyorum dü bak. Dünyada, tamam mı? Dünyanın en güzel pelerin sahne, üç pelerin sahnesinden biri olabilir o. Evet ya çok bir tanesi Betmenin e, şey pelerin sahnesi şeyde e, kaç 89 Betmenin hmm. iniyor ya böyle. Ha, evet evet. Cool. O o o sahne hani ilk görd, yani ilk Batman'in evet. görüşmüş sonuçta o o baya aklımak kazılmış durumda. İkincisi şey e, Age of Ultron'da Vision şeye bakıyor ya Tora, <gülüyor> sonra götünden peleri çıkartıyor, <gülüyor> o iki, bu üç olabilir. Üç. Abi çok güzel atıyor hakikaten ya, yani nasıl, acaba CGI mi o? Yani yoksa hakikaten atıyor mu? Yani <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen çok... CGI ya değil mi? Bir şey yapmışlardır herhalde yani, ama bir, ee, ama fragmandaki o hakikaten pelerini atma sahnesi çok güzel ya. Mükemmel ya. Yani tam böyle hani işte, hey Doctor Strange falan. Ee, benim de ama şeyim bir sıkıntım var yani o inception varı çekimler yani evet. biraz sanki şey i̇nception gibi geliyor inception artı çok, şey dark oldu <gülüyor> ya böyle e, çok yani kim çekiyor bilmiyorum film şu anda hatırlamıyorum ama böyle biraz Görüntü yönetmenim yani hani o şeyde biraz vizyonsuzluk yaşam yaşıyorlar gibi bir his var içimde. Evet. Yani nasıl anlatacağız biz bu ondan sonra işte büyü ve mistizizm şeyini, gerçek dünya karışımını falan. Onu nasıl hmm. görüntü beyaz perdeye aktaracağız da biraz sanki sorun yaşamışlar gibi. Ve böyle veya çok basite kaçmışlar gibi gele. Yani o, o Inception o kafası işte ne, bir geze şeyler New York, New York çöküyor oraya giriyor böyle bir 4-5 tane farklı şey var. Adacık var Adacık birbirinin üstünde ters duruyor cümlemde. bunun içinde koşuyorlar falan. Bir de hani şirinle sıkıntım o tarz çekimler sonucunda full siga yaptıkları için şimdi onu yani hani seyderken acaba şey yaşayacak mıyız yani? E, kopukluk yaşayacak mıyız? Çünkü herifler boşlukta koşuyorlar aslında. <gülüyor> Sonra üstüne sigayla şeyleri yani yapıyorlar. Onu, onu yaşar mıyız yaşamaz mıyız bilmiyorum ama sonuçta seçtikleri oyuncular Evet, ufak bir bebek molasından sonra. Evet, molasından sonra. Ee, yani dediğim gibi, filmdeki bu Inception havası, bu o mistisizm, o alternatif şey, işte gerçeklik falan filan. Bunu anlatırken, e, anlatmaları konusunda biraz şeyim var benim. Tercih ettikleri anlatım konusunda biraz yani, düşünceleri, Şöyle bir şey var, Bilir. E, yaptıkları şey yeni bir şey değil. Evet, en azından işte, bize gösterdikleri kadarıyla. Işte biraz yani. tembellik var orada. Yani bir o o o biraz sıkıntı. Senin dediğin gibi e, sanki hani daha iyi bir e, hani görsel antip şekli bulmaya çalışmamışlar daha. Inception'da böyle bir şey vardı da hani buraya uygun alalım copy paste yapalım evet. demiş gibi bir durum var. İki, hani O yüzden de adamı büyücümüş gibi hissetmiyorsun. Evet e, şey ortam çok modern evet. ya orada hani her tarafta cam binalar falan Hı -hı. dökülüyor falan. Hani o büyü değilmiş de hani sanal gerçeklikmiş evet, gibi evet. geliyor. O da seni biraz olayın içinden çıkartıyor. Evet. Bir de o ayna olayı zaten sinir evet. olduğun bir şey. O altıgen aynalar böyle sürekli dolaşıyor falan filan. Hani o konsept üzerinden yürümüşler sürekli. E, o o siniri bozucu. Bir de hani mistisizm, yani ben Doctor Strange'i beklememdeki en büyük sebeplerinden bir tanesi hani e, farklı bir boyut açacak Marvel Dünyası. Hani büyü boyutunu açacak. Aynen ama sanki çok yine dünya dünyevi bir çok dünyevi a, evet. atmosfer içerisinde. görünce Şeyde böyle var. yeni bir dünya yaratılmıyor gibi tamam, geliyor. Evet. O da sinir bozucu biraz. Sanki mevcut dünyayı doktor Strange <gülüyor> getiriyor gibi. Evet. Yani doktor Strange'in çok acayip yeni şeyler açması lazım. Evet. Ben sanki ben keşke şey olsa hani e, birazcık daha böyle doktor Strange geldi işte e, daha böyle. Daha klasik bir anlatım tercih etseler birazcık daha Dungeons and Dragons var evet. işte bak Şeyde sorun var işte Ejderhalar filmin, var filmin işte Filmin do dokusunda da sorun var işte Dokusu çok modern Evet çok temiz Evet ee, Çok hakikaten Şey Çok keskin gibi, hatlar falan Doktor şey gibi yani hastane yani. gibi aldın böyle <gülüyor> Çok steril bir atmosfer O, o değişim var. de yok sanki Mesela adam doktor Cerrah yani Elif mesela işte kaza geçirip bir anda farklı bir şeye geçiyor ee, Mesela o, o değişimi de fragman, yani en azından fragmanda yok hani şey olur ya, anlatımın bir parçası olarak hani bir anda senin dünyanın değiştiğinde renkler de değişir. Hmm. Hani böyle bir otarda anlatım şeyleri kullanırlar filmlerde. Mesela bunda öyle bir şey diyor yok, bu steril başlayan bir fragman ve steril devam eden bir fragman yani görüntüler çok temiz. Hakikaten işte o İnception'daki o e, filmdeki yapay temiz o böyle bir şeylik hmm. vardır inceptionında Hani hayal rüya olduğunu bilirsin ama rüya bile gerçek gibidir falan. Bunda da o hava var. O çekim şeyleri falan ben biraz daha doktor seyrecekken seninlerin gibi şey bekliyordum ne bileyim. Ee, burada bu sürekli şey olduğu için şey kentler kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm foryası. olduğu için mesela Wonder Woman'daki bir doku hani işte o zaman yani şey 1990'da işte kaç hani o savaş döneminin şeyi var. havası 1800. dokusu var veya yani ne bileyim işte mesela Stranger Things'te de hani ee, bir yani Stranger hmm. Things'in mesela en güzel hani bu kadar çok mesela beğenilmesinin nedenlerinden bir tanesi aslında o 80'ler işte e, Dungeons and Dragons falan filan o şeyi yakalamış yani, olması, dokuyu yakalamış olması. Benim sevdiğimi, benim yani sevdiğimi. Sen seni sevindim. dokuyu yakalamış olması. Bunda öyle bir şey yok bunda sanki herif Harry Potter gibi yani. <gülüyor> yok Harry Potter'un dokusu çok Harry farklı. Harry Potter'ın da bile bir dokusu var. Harry ben. Potter'da mesela işte e, şehrin içindeyken ki şeyi, atmosferi farklı, Hogwarts'taki evet, atmosferi evet, işte farklı. O, o şehrin içindeyken atmosfer gibi. O, o, <gülüyor> evet, o şeyi yakalayamamış gibi sanki. Çünkü hani ben beni büyülü bir yere götürsün evet, istiyorum film. Ama bir şey yok biliyorsun. yani. yani Belgesel gibi sanki biraz falan. <gülüyor> ya O konularda biraz işte evet, dertliyim. Ben de dertliyim. Bir de şey kısmı hani bu kadar şeye rağmen hani senin gördüğün her şey çok böyle büyüden uzak böyle modern tamam mı hiper böyle şey keskin hatlarla e, anlatılıyorken bir yanda Mad Mickelson'ın karakteri geliyor. Gözünde saçma sapan hmm. boyalar. Üstünde saçma sapan bir kıyafet. Ne lan bu? Hani sudan çıkmış balık gibi ya, falan. Evet, yani orada bir uyumsuzluk var. O da bir şey oldu. Bir de çok karikatürize bir karaktermiş gibi geliyor bir yandan da. Hani sanki şey hani normal dünyanın içerisinde kitaptan bir karakter alıp çıkarmışsın evet. da koymuş. Ee, ama fragman sonuçta filmin belli parçalarını alıp yani. birleştirip gösteriyorlar bize. İlla ki bundan abi. sınırlı değildir elle ha. yapmış olduğu... Mesela ben o, o konuda mesela şey e, Warcraft'da biraz sıkıntım vardı tamam mı? Hı -hı. O büyü desenleriyle Hı -hı. tamam mı? Hani şimşekleriyle falan. Çünkü yapay duruyordu tamam mı? Hı -hı. O gözler parlamaya başlayınca sanki After Effects ne güzelmiş Hı -hı. falan diyorsun. <gülüyor> e, yani organik bir tarafı yoktu sanki tamam mı? Hı -hı. E, hem renk olarak hem dokusal olarak. Bir de orada bariz ki çok böyle şey yeşil ekran önünde film çekmeye çok evet. alışık değil ya yönetmen ya da oyuncular çok alışık değil zaten yarısını tanımıyorum falan. Orada şey vardı hani yani orklarla dövüşüyorsun ama işte hani kılıçlarda hiç direnç yok. Böyle hani şey e, pereyağı keser gibi ork kesen dikler falan var. Warcraft'ı beğenmemişsin tamam. Warcraft'ı Warcraft beğenmemişsin. Warcraft şey yapmayalım şimdi. <gülüyor> Warcraft'ı geçmeyin. Hayır geçmedi. ben orada şey hani oyunculuk ve şey e, aksiyon reaksiyon tarafında çok büyük sıkıntılarım vardı o oyunda. Yani anladım, o anladım. Hikayeyi bir kenara. Anladım. Anladın mı? E, çünkü Hakikaten yeşil ekranda çekim yapmak kolay olmasa gerek. Çünkü havaya karşı oynuyorsun. Orkaların yani, nereden geldiği belli değil. Sonra post, biz posta koyarız. İşte hani o hop geliyor farz et. Tamam hmm. mı? Ona göre biz o hallederiz falan. O işler biraz yani, tabi oluyor. O, o işler kolay değil. Hani e, ama beceren beceriyor, beceremeyen beceremiyor, beceremiyor hmm. yapacak bir şey yok. Bundaki işte büyük şeyi eliyle o yaptığı hmm. şeyler olduğu için o elin en önünde böyle bir şey çıkıyor. Büyü yani çıkıyor evet. aslında. Böyle bir nedenle en şey şekiller çıkıyor. Aa, evet evet evet. Hani biz şeyden çok alışıız. Hani e, fantastik büyülü animelerden çok alışık olduğumuz şeyler onlar. Hı hı. Ki hatta modern e, hani şey Batı literatüründe çok da fazla kullanılmayan bir şey bu aslında. Hı. Hani Japonya'dan da çok e, esinlenilmiş. Hani önce Japonya Batı'dan esinlenmiş, Japonya'da daha abartılı bir şekilde kullanmaya başlayınca tekrar Japonya'dan esinlenilmiş bir trend adeta. Ee, hani o işte diyagramlar pentagramlar bilmem neler ee, kullanılması hoş fakat animede durduğu gibi durmuyor. Tamam animede de böyle açar böyle. Evet. böyle çizer falan Aynen. bir şeyler olur. O, evet, oradaki gibi durmuyor ama bence çok kötü durmuyordu. Evet kötü durmuyordu. Yani yani. Daha doğrusu şey anları Warcraft kadar kötü durmuyordu. Yani, yani hani beni, benim diktim suatıyla birleşince evet, iyi duruyor. Şöyle mesela herif şey yaptığın önünde açmış ya evet. şey böyle Tam bir arkadaşın pelerin hani böyle konsept şeyinde çok hoş duruyor. Ama işte biraz o diyagramların hani kullanım kullanımlarında birazcık daha bir şey lazım yani bir daha pasif bir kullanım gerekiyor çünkü fazla odak toplayan bir şey, <gülüyor> çok fazla dikkat toplayan bir şey o. Yani Warcraft'taki sıkıntılarından bir tanesi. <gülüyor> yani o sembol çıktığı zaman ekran o sembol domine ediyorsa hani aslında Sanki e, büyücüp çok pasif kalıyor gibi. Hmm. Asıl seni izlemek istediğin evet, karakter büyücü. büyücü. Ama ha, orada bir şey oluyor. Efekte kendini kaybettiğin zaman hani o seni bir şeyden o andan hep, kopartıyor hep, hep, gibi. Hep olmayacak. Yani <gülüyor> hep bir sen boy bir şey çıkmıyor. Çünkü mesela bir tane fragmanlı şey, bir roblu bir karakter var. Hı hı. Elini şöyle kaldırıyor, bir yapıyor mesela. Bütün şey değişiyor. Ha, evet. Yani anlık öyle sürekli bir yani bir büyü yaparken sürekli öyle ekran, şey ne derler, diagram, şey renkli böyle şeyler çıkmayacak. O sadece belli başlı belki koruma büyülerinde veya belli başlı bir şey yapma, Büyük şeyler değiştirme gibi. şeylerinde belki. Bir kitaptan bir şey okuyup oraya yaparken falan. Öyle gösteriyor yani. Yani ben diyorum ki e, hani birazcık daha e, genel e, görsel dokuya Board yedirilmiş e, yedirilmiş et, efektler olsun. Ha. Hani çok böyle i̇şte aşırı parla, aşırı dominant e, şeyler i̇şte efektler olmasın effect. istiyorum ben şahsen. E, mesela o yüzden belki... Yani Magicians'ı ben çok severek izliyorum. Şey, Sci-Fi dizisi. Hani kitabını da severim. Orada mesela yok o evet. şeyler. Tamam mı? Böyle ninjutsu gibi el kol hareketleriyle yapıyorlar büyüleri falan. Evet o o. Güzel. Hani o biraz komik duruyor. Paraları da yok belli ki. Her şeye, büyüye özel efekt koyacak kadar. Ama o birazcık daha şey geliyor. Hani organik geliyor anladın evet. mı? Daha gelip çek çek. Bakalım yani... Bence birazcık daha efektleri bastırırlarsa daha iyi olur gibi hissediyorum. En ki yani. ütmale Benedict abi izleyip. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sıra. Ee... Ha, çünkü şey gibi olmasın sonra. Hani ee, J. J. Abrams'ın işte mercek flareleri gibi olmasın. <gülüyor> Oğlum ciddi söylüyorum. Geçenlerde izlemeye denedim tekrar şeyi ee, Star Trek'i biri. Yemin ediyorum o mercek ışınlarından dolayı filmi izleyemiyorsun ya resmen. Böyle, Aa, gözlerim, a, gözlerim a, falan değil. çünkü hakikaten böyle saniyede artık e, 24 kare mi, 26 kare mi neyiziyorsa 24 karenin 20 karesi beyaz. <gülüyor> Saçma sapan bir durum. Ama e, şey. Yine klasik Marvel esprileri var. İşte o en sonunda bir şey, kağıt ha, işte evet ya, o çok şey iyi. veriyor ya yazı. <gülüyor> çok ne bu? Ya. falan diyor. Wi-Fi, Wifi. şifresi. <gülüyor> Şambala yazıyor. <gülüyor> Şambala 1-2-3 yesememiş, ne yapıyormuş? Evet. Şey. Ama belki o 1-2-3 olayı Türkiye özgü bir şey olabilir. <gülüyor> Wi-Fi şifresi. <Ha. gülüyor> Maymaz <gülüyor> el şey yapmışlar. Mürekkep kalemle el ile yazılmış böyle şambala. <gülüyor> evet. Neyse, büyük kısmı henüz çok etkilemedi beni filmin. Anladım. Ee, ama Melfra yine de ben film için Benedict heyecanlıyım yani. yani. Evet. Doktorsuz hiç karakter için de heyecanlıyım. Için ben de heyecanlıyım. şey de biraz daha kırıklığına uğradım aslında şey karakter. Ee, Mad Men karakteri için biraz daha kırıklığına uğradım. Çok iç boyutlu bir karakter gibi görünüyor. Hı -hı. Şey de öyle ne yazık ki. Kadın eğitimini. Ee, tilda. Ha tilda şimdi. Hmm. Böyle götüyle oynamış gibi biraz. Çünkü <gülüyor> öyle kitaptan okur gibi anlatıyor ya. işte sen nasıl doktor oldun? Ha, ne falan filan. Ama fragmanı çok göremiyorsun evet. yani Bir de kesip ah. biçmeleri yaptıkları için bütün diyalogları. İllaki hani bu dünyada farklı dünya aslında bu dünya işte farklı dünyalardan yalnızca bir tanesi falan filan. Hani kitaptan okur gibi, Ali Topu Matrix gibi. Matrix gibi yani. Ay Matrix'te en azından şey e... Ay hey, hani Morpheus'un Morpheus işte, da... gerçek mi zannediyordun? Aa sana gerçek olan diyor. <gülüyor> Morpheus'in azından bir şey var, hani kası ya. Ha, işte. Böyle ellerin arkada ve, var. Welcome şey hani bir boğuk bir ee... tonu da var. Welcome to the real. <gülüyor> falan. <gülüyor> hani o da yok, yani sikiydi değil Tilda'nın. Ha işte birkaç tane dünya daha var. <gülüyor> Nasıl doktor oldun? İşte okuyarak Öyle, bunu. Öyle, bu de da de, bu de, işte böyle işte. De. Okuyacağım. <gülüyor> Okuyacağım. <gülüyor> eğitim şart. Doktor Strange olsun yine de ikinci fragmanı görmüş olmak. Ama güzel işte oldu. şey şey çok güzel bir şey benim. Bence dönemimizin en büyük yıldızı şey Benedict Cumberbatch ama evet. hani 80'lerde Sylvester Stallone işte ne bileyim Arnold neyse herifin hani popülerlik anlamında söylüyorum. Hı -hı. İkonik oyuncu anlamında dönemimizin en ikonik oyuncusu bence Benedict Cumberbatch. Yani evet. herifin başarısız olduğu yani film e, başarısız olduğu bir performansı yok. yok. Yani başarısız olduğu filmleri var. var. Mesela o şey biriki e, ökilekis'in filmini yaptı ya işte. He. Ama bilmiyorum ben zannediyorum ama belki orada bile hani oyunculuk anlamında. Oyunculuk anlamında iyi, Performans anlamında çok iyi. Ama herif hem böyle üst düzey oyunculuk yaparken hem de böyle pop kültüre e, dokunuyor olması yani şu ana He. kadar bir sürü işte hani popüler filmde yer aldı e, <gülüyor> ve adam. Taşıyabiliyor ya bunu. Aynen. Yani şu anda mesela Benedik olmasa o filmde, tamam mı? Ahmet oynuyor olsa, büyük ihtimalle bu fragmandan sonra mehter geçerdik. Hı? Ama adamın Benedik'te olması, karizması, var, karizması ha? yetiyor yani. Ha, i̇kinci fragmanı bekleriz diyoruz yani, tamam mı? Yani fra şey işte, peler, Fragmandır bu. Pelerin atması <gülüyor> atma sağ abi işte. e, Pelerin atması yetiyor abi falan diyoruz. Şöyle yaptı. <gülüyor> yani o giderken şöyle... Ha. Prenatal sahnesi mesela <gülüyor> yeterli yani. <gülüyor> evet, yani. Marvel'dan ne var başka? Marvel'dan işte şeyi duyurdular. Marvel'dan var. başka fragman tam. Fragman düşmedi de. ama şey Kaptan Kaptan Marvel. Evet, Kaptan Marvel'ı resmen açıkladılar zaten evet, biliyorduk. Bir Idris olacak. olacak, belliydi. Ee, şeker Kız ben seviyorum. Ben özellikle Community dizisinde iki, iki bölümde çıkıyor tamam mı? Ee, şeyin se potansiyel sevgilisi olarak. Peki. Abedin Orada da çok beğenmiştim. The Room'da da çok beğendim. Yani şey bir de, bir de örümcek işte adamın ondan sonra örümcek adamdan yine şey göstermişler. Göstermişler mi? Ha. Ne göstermişsin? Homecoming'den göstermişler. Vay oçlar bize niye i̇şte göstermiyorlar? İşte çocuğun okuldaki hallerini göstermişler. parkın Ondan sonra işte şey ne derler öyle birkaç sekans göstermişler okuldaki Hı -hı. hallerinden. Ondan sonra bir de işte Walsher'ın Şeyi onaylanmış. Kötü karakter olarak Vulture olacağı onaylanmış. Yani Vulture olacağı belliydi. Büyük ihtimalle Michael Keaton oynayacak Vulture'ı. Onun için oynayacağı de. Yani. Ondan sonra Vulture oynayacak biri. Yani Vulture olacak. Ben... Vulture olarak ilginç geldi bana. Yani yeni reboot yapıyorsun. Hı hı. İlk film. Vulture. Vulture ilginç geldi bana yani. Yani Vulture'ı çok böyle... Büyük bir kötü değil ama Spider-Man dünyasındaki hani Sinistri hmm. e, hani kötüleri arasında yer alan bir kötü sonuçta. Bir de böyle onun şeyin işte... Ki büyük, zaten bütün büyük... Konsept çizimini yayınlamışlar. Ha. Dövüşürlerken bir konsept çizim var. Vulture bayağı şey var. Hani böyle çizgi filmlerden Vulture falan böyle kanatlı alıp çıkmıştır. Aslında bunda böyle bayağı şeyli, hover'lı, hover şey, mekanik kanatları var böyle şık kadar. Ee, ve kıyafeti voucher şeklinde ama kanatlar da böyle şeyler var, pervaneler var falan. Böyle yeri mekanik. Madem hani şey sen söyle artık Spidey'de Marvel sinematik Universe'a dair olduğuna göre Lan Falcon'un kanatlarına i̇şte benzer Falcon bir şey İşte Falcon'un kanatları gibi değil yani. Bir şey Falcon'un kanatları gibi ama şey var. Pervaneleri de var diyorsun. Bayağı motor var yani. Haa. O böyle? Te bi biraz teknolojisi geride yer kalmış. Yani. İşte bilmiyorum. Ee, zaten bakalım nasıl çıkacak yani hani, hani, o, o kötüleri nasıl tutacaklar? Bir tek sadece Volcure mi olacak bakalım? Bilmiyorum yani e, Sinister Six projesini de diritlebilir Sony bundan sonra eğer Volcure tutarsa, Michael Keaton'ı da bağladılarsa yani çünkü Sinister Six filmi yapmak istiyorlardı e, şey Amazing Spider man sonrasında. Yani Sony istiyor, evet. Ama bakalım Marvel istiyor mu? Yani Marvel bence isteyebilir. Yani sonuçta artık hani Marvel sinematik evrenin bir parçası haline geldiği için e, Sinister Six çekmek Marvel sinematik evreni nasıl bir faydası olur? Yani sonuçta e, şey, Spider-Man tarafı komple yine hala Sony'de olduğu için... Ha onu biliyorum ama sonuçta adamı bir evren bütününe dahil ettiği zaman o yine de böyle bir şekilde çektiği bana ne lan Sinister Six çekiyorum diyemezsin. Yani işte Yani şimdi örümcek adam olduğu sürece kafana göre film çekemezsin. Çünkü ama şey... şöyle düşün. Yani şey kafasında ilerleyecek gibi geliyor bana. Hani şu anda hikaye bütünlüğü olarak hani çok Kaptan Amerika dışında işte Thor, ondan sonra Iron Man, ondan sonra başka solo film ne var? Ant-Man. Bunların hani çok ufak kısımları genel Marvel evrenini etkiliyor ya. Ya o yüzden, da. Yani mesela Thor 2'de Londra'ya girdiler böyle. Elf'ler geldi yani. anasını sıçtılar. Onu, onu Ama ya. oradan da aldığın tek bir parça Marvel Cinematic Genel şeyini. Ha oradan da şey e, Jameson çıktı. Evet tamam, bundan sonra işte Avengers'ın bir parçası oldukları için bir şekilde evet bir bağlantısı bir şey oluyor. Hani bir etkisi bir etkileşim yani oluyor. Yani birazcık daha böyle Süris şey. Sürisünlükse... Yani benim anladığım kadarıyla Zaten e, hani çizgi romanlardaki gibi herkes kendi kafasına göre takılırken işte Avengers Assemble deyince toplanıyorlar falan hani e, o ana akım Avengers ve koro Marvel götürmeye devam edecek ama yani Sony de hani bizim denetimimiz altında hani sıç batırmanı batırmalarına izin vermeden ne halleri varsa e, görsünler şekilde varmış. Zaten devam şeye gelene kadar bir tane çekim çekilmiş oluyorlar. Ee, Infinity, Infinity Wars'a kadar bir tane film çekilmiş olur zaten. Evet. Ayrıca Örümcek Adam filmi. İkinci filmi araya sıkıştırabilirler mi bilmiyorum. Vakit yok o kadar. Yani Ve zaten, zaten Sinisteria Adam... Sticks'e gelene kadar Venom var. İşte tamam. Ve Örümcek Adam Infinity Wars'da olacaksa Olacak. E, e, o zaman hani bir film daha çekip şey yapmaları biraz zor olacak gibi geliyor. vallahi bilmiyorum da Tom Holland yaşadı yani. Evet. Ee, Genç yaşta. Genç yaşta girdi yani Robert Downey Jr <gülüyor> gibi değil yani. Dibine kadar örnecek kadar olabilir. 60 ee, şey, yaşında emekli oluyor artık böyle şey. Yanında o. hala steyenliği var. Bu kadar bu kadar Marvel yeter. Marvel'dan son bir haber daha var. Neymiş? Ee, şey... Taş yok mu taş? <gülüyor> Kardiyo'ya fırlatacağım. Şey... Ee, Agents of S.H.I.E.L.'da... E, e, Ghost Rider geliyor. Ghost Rider geliyor. Şimdi... Yani... Geçen ay... E, bir otobüs giydirmesi yapmışlardı İngiltere'de yanlış hatırlamıyorsam. Agents of S.H.I.E.L.D. böyle şey alevli zincir olayı. Hani geçen sezonu sen bitirdin mi? Evet bitirdim. Orada adını hatırlayamadığım o zincir kullanan serseri bir tane Aa, eminim evet, var ya. Evet evet. Hani biz acaba onun hikayesini mi daha devam ettirecekler ya da onu da Agents of mı alacaklar falan gibi Ay, bir söylenekci vardı. yok o olmasın. Ol olmayacak o Rider. Kest başka bir şey. Haa Ama Hani acaba o mu? Çünkü o da alevli zincir kullanıyordu. Evet. Ghost Rider'ı öğreni tahmin etmedik çünkü ne alakalı lan Ghost ile la şey. Ben diziye Ghost Rider's'ı aklıma gelmezdi. Hani acaba falan dedik ama hani çok da şey vermemiştik ama Ghost Rider'ı açıkladılar. Keşke Ghost Rider'ı Netflix'e verselerdi. Yani Agents of de. Shield'da Agents of Shield'da Ghost Rider ne yapacak ki filmde? Ha bir de konseptle alakasız yok. <gülüyor> alakası yok Agents <gülüyor> yani Agents of Shield ne alaka? Ghost Rider'ın ne alakası? Yani olan hikayelerini bitirdiler diye varsayıp yeni ne yapabiliriz falan diye düşünüyorlarsa eğer hani gösterişli böyle alevli malevli bir karakter. Ama <gülüyor> bilmiyorum hani e, efektlerin hakkını verebilecekler mi? Ondan i̇şte onu verebilecekler abi. Şey hani bizim sevdiğimiz Ghost Rider birazcık daha şeydir yani vahşidir tamam mı? Hani evet. Milletin milleti böyle ortadan ikiye yarması gerekir. Tamam mı? Sende Falan olmayacak. filan. Onlar olmayacak. Yazık olacak Ghost Rider'a. Ghost Rider'ı keşke Netflix'e verselerdi de. O... Netflix'te mesela tek başına Ghost Rider olsaydı değil Ne güzel olurdu. Hatta ben şey gibi de olabilir diye düşünüyorum. Ee, şey Nicholas Cage'in Ghost Rider filmlerinin e, hani başarısız olmasının ana sebeplerinden bir tanesi. Bir, Nicholas Cage. İki... <gülüyor> bir, Nicholas Cage. İki, Nicholas Cage. Üç, Nicholas Cage. <gülüyor> <gülüyor> ee, biri de şey hani... Ghost Rider'a böyle çok sanki insani bir e, hani şey katmaya çalıştılar tamam mı? Ghost Rider bir şeydi işte hani. Ondan sonra <gülüyor> ne derler? Evet. Ne? Şeytan tarafından kandırılmış masum köylü. Johnny Blaze'in yani şey, e, belki şey olması lazım, hani sen söyle. Todd McFarlane şey diyor ya, ben spawn yap, yap, yani Spawn'u yazdım ben ama e, hani benim yazdığım senaryoda Spawn'ı çok fazla görmeyeceksiniz. Böyle hayalet gibi arkadan böyle insanları kapan işte bir Spawn olacak falan. Ghost Rider birazcık daha o kafa olabilir tamam mı? Hani sonuçta orijin hikayesi Jack O'Lantern'ın ya kafası balk kabağı, yanan bilmem ne. Hani Johnny Blaze ile Ghost Rider'ı işte sürekli aralarında hani bir Johnny Blaze'i görüp bir Ghost gördüğümüz bir hikaye olmak zorunda değil. Johnny Blaze'i aşırı insani yönlerinde işte hani ana karakter olduğu için altını dolduralım dertleri olmasın belki de. Hani Ghost Rider'ın şey gibi hayalet hikayeleri gibi. Hani Anladım. normalde her epizod tanımadığın insanların bir hikayesi ama ortada bir yerde bir bok oluyor. Ghost Rider geliyor. Anasını namına koyuyor. Ondan sonra da gidiyor. İkinci epizod başka bir hikaye. Şey gibi düşün. Şey, e, şehrin hayatını işte gibi. Şey gibi düşün. E, supernatural'da hı hı. eğer biz e, sen ve dinin perspektifinden değil de o sen ve kurtar sen ve dinin kurtardığı insanların yani perspektifinden izleyici olsaydık. Evet adam yani, böyle bir kitip geliyor, ne oluyor falan. <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> sen kimsin lan falan? Ondan sonra sen orada kardeşin, abin bilmemden ölüyor korkudan altına sıçıyorsun. Ondan sonra iki tip geliyor böyle. Şey, tu, tu, tuz atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli ellerini kesip yerlere basıyorlar. Yerlere <gülüyor> <arada. gülüyor> çiziyorlar bir şeyler. Yani öyle bir ki Sokak sanat hikaye sanat. E, belki Ghost için uygun olabilir. Anladın mı? Yani işte neyse bilmiyorum ama şeyde evet. harcayacaklar bir ihtimalle. Yani, en çok evet. harcayacaklar yani. Efekte de yapamayacaklar, hiç bok yapamayacak. DC'ye geçmeden önce o aradaki diğer fragmanları da şey yapalım. King Arthur. Ha. Legend of the Sword Gairi içinin yönettiği. Abi şimdi e, bak. Charlie King Arthur'la ilgili iki çift lafım var. Hadi bakalım. Fragmanı başladı. Hı hı. Dedim ne oluyor? Yani hani King Arthur adı hı -hı. King Arthur ama ne dedim bu hızlı katlar, sonra bu tuhaf çekimler, bu şey bu ne lan bu dedim Gairiçi film dedim tamam mı? Hı hı. Sonra Gairiçi yazdı. Ama koyayım. Nasıl kim kim? Abi hangi aklı başında adam? Gayriciye King Arthur film çekmek için bütçe para ve senaryo vermiş. Yani, Niye bence güzel olmuş. Abi yani, Gayrici nerede King Arthur? Ben yani, yani. şöyle bir şey olmuş yani. Gayrici Hayır film stand... komik de değil. Hayır komik de değil de Gayrici'nin hani, tarzı var ya. Evet. Ya o tarzı direkt yansıtmışlar. Ama abi King Arthur binlerce Ar yılın yüzünden yani, evet. geçen sonra, böyle kılıç sanki kalkan filmi yani. Sokak Serserisi eee tarzında bu takıldığı işte ne bileyim aşırı tavır sergileyen biraz şey e, emo e, birazcık da şey e, sen söyle hipster hipster Arthur e, ya yani o hani modern dokunuş diyeceğim şeyler çok üstü başı da bak, şey adam, aslında çok evet, evet. şey e, hani salaş ama stilize evet, evet. tamam mı hani komik şey, yani özellikle böyle 200 dolar verip de aldığın bir şey <gülüyor> saman eee önlük ya yani hip böyle hani bin dolarlık ha. salaş görünen ama aslında böyle şey designer e, olan e, tişörtleri gibi ya bak şimdi bu adamın bu Sherlock filmlerini kardeşi çekti değil mi? Evet. Şimdi mesela Sherlock'taki eee Guy Ritchie'nin dokunuşu Sherlock'la böyle bir ya yani o kendi orada kurdukları stille anlatım şekliyle falan böyle bir uyuştu. Hani işte böyle önceden hesap kitap yapıyor Hı. sonra onu uyguluyor falan. Hani oradaki hızlı kurgular hakikaten bir önemli anlatım e işte zaten Irving İngiliz, karakter hey, İngiliz hani anladın mı? İkisi falan, bu, bu tarz şey kafalarla Sherlock filmleri gitti bir şekilde. Tamam akşam akşam. İşte birazcık da götünden işte o olmadık şeyler ne derler icatların uydurulduğu falan böyle hani şey dönemi ya. Hı -hı. Ne o? Ee, Endüstriyel şey devrimi. Ha o dönem falan. Orada Guy Ritchie okey oldu biraz tamam mı hani Aha. şey yapalım. ama King Arthurla ile Guy Ritchie'nin birleşmesi bana pek ne yazık ki yani bu fragmandan da görüleceği üzere. Ee, yani şey gibi e, evet dediğin komedi, gibi. Komedi elementleri de çok fazla yok. Hani Gerçi... diyorsan ki komedi filmi olacak herhalde bu diyorsun o zaman Guy Ritchie'yi göre. Hani, hani böyle kendince bir sarkastik bir komedi bir kısmı olacak bana diyorsun. Hani o da yok yani herif kılıcı çıkarıp masaya gömüp aa ben geldim demiyor yani. Hani ne bileyim ama onu bekliyorsun bir Yani bilmiyorum böyle şey dedim ya. Yani Vikings'in birazcık daha hipster versiyonu gibi. Aynen. Hayır kötü değil ama dönemsellikten eser yok. <gülüyor> evet ya yani dönem. Yani şey gibi e, sanki hani böyle şey olur ya. Böyle e, Shakespeare'i farklı yorumlamaya ha, çalışırsın ha, da evet. işte hani modern dünyada işte sergilersin aynı hikayeyi. Sanki böyle şey hani modernize etmiş, ondan sonra modernize ettikten sonra tekrar dönüp e, değiştirip aynen. döneme sokmaya çalışıyor. Aynen. Aynen Öyle bir havası var. Hani aksiyon anlamında, görsellik anlamında çok e, hani güzel dokunuşlar var bence fragmanda. Ama herifin böyle şey e, tarzı, tutumu tamam mı? Hani Arthur'un öyle aşırı kaslı, <gülüyor> sokakta işte yumrukla dalaşan şey gibi, sen söyle ee, Star Trek 2'de hani ha, Chris Payne'nin ha. böyle koşup uçurumdan atladığı sahnenin aynısı var mesela orada. Oynayan çocuk da şey değil mi? Şu Pacific Rim'deki evet. çocuk oyunu. Evet. Yani. Charlie Dunham mıydı öyle bir şeydi? Ha. Yani bilmiyorum ee, şeyini de anlamadım zaten. Merlin Merlin olayını da Merlin anlamadım. Merlin yok galiba. Var mı? Yok mu anlamadım. Cudla oynuyor de... galiba. Cudla Law Merlin değil galiba ama. Yani bilmiyorum orada Şimdi sanki bir yerde... Fender vardır ya. Bir, bir yerde büyü yapıyor gibi cütla, bir yerde de kafasında taç var gibi. Hani konsepti tam olarak anlayamadım i̇şte ben. İşte Arthur'dan önceki karal olabilir. Bilmiyorum, emin de olamadım ben. Ya da başka bir karal. Valla ben çok şey yapamadım. Morgana olayı, yani orada böyle şey, ucube gibi böyle sokak şey gezinen bir tane kız var gözleri, böyle şey, yaratık gözleri gibi. Onu da Morgana olduğunu tahmin ediyorum. Morgana benim aklımda hep böyle aşırı şey hani zarif ama aynı zamanda işte e, şey kötü bir büyücü hmm. olarak hep hayal ettiğim bir karakterdi. Onu böyle buruşuk bir, ben bir büyücü Kim olarak gösterme işte hoşuma gitti. Şeyinden bir film yani. 1000 i̇şte elin falan da vardı ya. Last chantr. Yani böyle işte Yok şey ya. vardır ya. Şu neydi? Frankenstein filmi çekmişler diye hatırlıyor evet, musun? Evet evet. Victor Frankenstein. Ha hay o değil. Bir tane aksiyon Frankenstein çekmişlerdi. O Haa, şeyini oynadığını demiyorum. Bir tamam, Erone kartını oynadı. Ne diyorsun? Ha sen? onu diyorum. I Frankenstein. Ha hayır, I, I Frankenstein evet. Yani işte on gibi bir şey olacak herhalde bu anlamda. Böyle Yok, o kadar bastır, o kadar sulu olmaz, mi? o kadar yüzeysel olmaz ama bilmiyorum. Yani yani bir dönem filmi olmadı. Ya o da hani Frankenstein, adı Frankenstein ama Hani götlerinden hikaye uydurmuşlar ya Frankenstein'a. Evet. Ha onun gibi ya bu da işte King Arthur ama götünden hikaye uydurmuşlar King Arthur'a kafasında bir şey olacak herhalde. Bilmiyorum sonuçta adam İngiliz yani Elif'in e, hani doğduğundan beri duyduğu hikaye, Kral Arthur hikayesi sıkılmıştır kız halinden. Ben buna değişik bir şeyler yapayım diye. İşte İngiliz değişti değişik hikaye olmuyor be <gülüyor> yani. Bir de diğer fragmanda Kong. Kong evet. Skull, Island. Skull Island. King Kong'un King olmadan önceki hikayesi. <gülüyor> Previously on Skull Island. Ee, yani fragmandı izledikten sonra benim kafamda şu oluştu. Ee, bu filmden sonra gelecek olan film e, King Kong vs Godzilla. Evet. Çünkü film Godzilla filmi gibi bir ee, film aslında. Şu, şu ıı, izlenimi aldım ve biraz hoşuma gitti. Yani benim işte Godzilla'yla, tamam mı? Ee, daha önceki Peter Jackson, King Kong'uyla. Yani ben büyük dev yaratık filmlerini çok fazla sevmiyorum. Ee, i̇çin içine robot koyarsan o zaman seviyorum. <gülüyor> Ama e, dev yaratık filmlerini sevmiyorum. Çünkü yani bana sanki konsept olarak çok dönemsel bir konseptmiş gibi geliyor. Godzilla da öyle, Klasik King Kong da öyle. Eskinin... Evet yani sanki dedemiz sevmiş de o yüzden babamız sevmiş de o yüzden bizeyiz böyle zorla sevdirilmeye çalışılan bir konsept işte gibi. bundan yani dedi. kült konseptler evet. hani bir zaman kült şeyde karakter, karakter Ama şeydi, yani var dedi. What the fuck yani ben benim niye umrumda olsun bir adanın bir köşesindeki işte 300 metre boyundaki bir goril. Yani e, İlginç gelmiyor, ben zaten uzaydan gelen tipleri görmüşüm, deniz altından çıkan tipleri görmüşüm, mesela, farklı boyutlardan gelen yaratıkları görmüşüm yani bir tane dev, benim e, için, goril beni şaşırtmıyor. Evet. Ya benim için her zaman aslında şöyle bir şey oldu, yani ilk King Kong'u sevdiğimden beri, King Kong sevdiğimizde zaten küçüktük yani. Ondan sonra adanın, yani King Kong'un ondan sonra yaşadığı o adayı her zaman merak ettim aslında yani çocuk kendini de merak ettim. E çünkü işte o Kim Gong'un bulana kadar orada böyle fark farklı farklı şeyler gördüler. İşte devasa hissiyatları falan. Hani dersin ki ulan bu ada nasıl ne biçim bir adı? Hani o böyle o maceracı, o şey hissiyatını sana is, ara, daha çok e, bilgi hı hı. ister. Yani, çocukken de özellikle hani böyle hayal hı. gücün işte olan burada acaba daha neler vardı, gittiler gittiler, maymun buldular falan kimse. Hani böyle bir şey oldu. Şimdi o açıdan eğer hani belli bir e, detaylandırma, öyle işte adayı anlatacak yani King Kong'u Kong değil de adayı anlatacak evet. bir şey de yaptılarsa filmde ki biraz yapmışlar gibi duruyor evet. ama emin değilim hala. Zaten bence önemli olan da o. Hani diyorum ya hani bir dev, goril beni çok ilgili şey alakadar etmiyor ama işte o işte saklı ada konsepti evet. mesela hala bize dokunabilen bir evet. şey e, konsept. Çünkü hakikaten dünyayı biz ele geçirdik işte o her tarafa uydular koyduk bilmem ne diyoruz ama hani içimizde bir parça da hani hala bilmediğimiz şey, evet, şey e, bir şey var. Hala işte şeyi biliyoruz. Belli bir deniz e, deninliğin altına giremediğimizi biliyoruz. Ne bileyim bütün adalara gitmedik sonuçta. Hani belki yukarıdan fotoğrafını çekmiş, koymuş olabiliriz ama içinde ne var bilmiyoruz. Ya yani o tarz şeyler hakikaten gizemin hala koruyan şeyler. Hani o konseptin üzerine gitmiş olmaları e, güzel bence. Yani oradan konuya girmiş olmaları hani hoşuma gidiyor. Ama tabii en de sonunda King Kong'a bağlayacaklar bir şekilde. Yani King Kong'a bağlasınlar ama benim sıkıntım şu. Yani diğer işte o Peter Jackson filmi ondan sonra ne bileyim Godzilla'lar. Orada insanlar yaratığın şey çok önünü kapatıyor. Tamam mı? Hani şey yani oyuncular tamam mı hani evet. biz hep o o insanların e, hani yaratığa bakışını izliyoruz evet. o insanların yaratığa karşı tepkisini izliyoruz tamam mı hani işte ulan bu senin hikayen değil ulan yaratığın hikayesi bırak da yaratık gölünsün yaratık yapsın bir şeyler yaratık görmeye geldik bize habire işte şey veriyorsun insanları veriyorsun evet. yani o mini biraz sinir ediyor ailesine ulaşmaya çalışan aynen insanlar Ailesine ulaşmaya çalışan insanlar yani. Orijinal işte Orijinal King Kong'da, sonrasında King Kong'un o şey yakaladığı kadın olan ilişkisi <gülüyor> güzeldir o yüzden. Ama yani, ne kadar, Maymun'un ilişkisini ne kadar verebileceksin Maymun'un yani perspektifinden. Işte, Bitireceksin onun kinde o yüzden zaten. Yani, o çok kötü oldu yani. yani. o yüzden zaten şey o tür King Kong Godzilla filmleri bence artık işlemiyor. Bunda işte halk da işlemiyor o yüzden, o yüzden. çünkü. Sen Hulk'ın işte sağa sol darma duman etmesini görmek için gidiyorsun aslında o filme. Ama bir buçuk saat doldurman lazım, bir buçuk saat sadece aksiyon sektansı koyamazsın. He o zaman Bruce Banner koyalım diyorsun. Bruce Banner'ı da kimse siklemiyor. Hani ne zaman dönüşecek lan bu herif diye bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. O herif işte filmin işte 100 dakikasını o herifin doldurması gerekiyor ki 15 dakika Hulk sağ sol dağıtsın. Hani Kong'un... Skull Island'da şey e, benim gördüğüm ya yani bana verdiği his e, çünkü şeyler çok ön planda değil fragmanda. Sadece semer olacaksın. Evet, e, o da hani, zaten anlatımı yaptığı için birazcık ön planda. Ama ne Tom Hiddleston ne de Rillars'ını fazla ön plana koydular. Hatta onlar hiç konuşmuyor bile. İki, iki saniye falan görünüyorlar toplam. Evet. Hani eğer hakikaten o oyuncuları bir tık ee, hani geri plana atıp gerçekten işte adayı Gizemli adı atmosferi ad... Ve işte o adadaki tehlikeli yaratıklar bilmem Falan filan o havayı şey yapacaksa Yani ona odaklanacaklarsa Okey yani Tabi son bir şeyin sahnesi var orada O aslında o, o, o, güzel bir sahne de O sahneyi gördüğünde böyle Godzilla filmi mi <gülüyor> yani. Hani böyle kadar King Kong gösterdikleri sahne var ya Hı -hı. Yani şimdi sanki boyutun da büyütmüşler gibi geldi. Evet, büyütmüşler halinde. Bayağı ada, yani yattığı zaman adanın yarısını kapatacak kadar veriyor. <gülüyor> bu bu bu maymunu nasıl görmüyorlar diyorsun. Ha, değil mi? Sallanıyor bir de <gülüyor> Disney maymun. Ama bakalım ilginç olacak. Yani iyi, iyi de olabilir. Hakikaten böyle klasik boktan film de olabilir. Klasik canavar filmi de olabilir. Ya açıkçası ee, bitireceksin filmin olacağını iyi olacağını düşünemem ben. Yani Tom Hiddleston orada işte aa, yerden tüfeği aldım, tarıyorum aksiyon sekanslarını görmek istemiyorum. <gülüyor> Umurumda değil yani. O herifin hani ben bu kadar maçoyum falan ha. yapıp böyle Brie tavlamasını izlemek istemiyorum. Yani bir şekilde bana o e, insan karakterlerini ikinci plana atıp o olayı, adayı, işte Kongo anlatabilecek bir hikaye sunarlarsa ayıda bayıda da gibi geliyor. Başka ne var konuşmadığımız fragman? Başka yok galiba, O zaman ufaktan DC'ye geçelim. Evet, DC'ye geçelim. DC bayağı verimli geçti herhalde. Şimdi, DC ne, ne çıkarttıysa sevdim ben. Ne DC, DC'de iki tane fragman var. Ya aslında teknik olarak dört tane fragman var. Ha. Yani e, Şimdi iki Disney tane var. ana fragmanımız evet. var. Bir tanesi Wonder <Gülüyor> Woman, bir tanesi şey, Justice League. Justice League. E onun Ondan dışında Süper Squad için bir tane bir ha, fragman tamam. yaptılar. Lego Batman var. Lego şimdi. Batman var. Bir de şey var. Ee, Justice League Action animasyon, ha, animasyon frag var. fragmanı var. Ne oldu o zaman? Evet. Şimdi One Human'ı konuşalım işte. Bence onu sonra atalım. <gülüyor> İzle sonra at. Ne yapıyorsun? Mini'nin sonuna kadar dizisini dinlesinler diyeyim uğraşıyorsun. Yok. <gülüyor> Yo, ama yani zaten konuşacağız onu. Tamam o zaman animasyonu, animasyonu ben mesela sen anlatıyorsan e, ben çünkü şöyle bir izlerim ama ben çok sevmiyorum. E, ben Justice League Action animasyonunu ilk duyurduklarında ne olacak lan falan filan diye e, hmm. düşünüyordum. Ama e, Fragman'ı izlediğimde bayağı heyecanlandı. Hmm. Ben kesin izleyeceğim. Bilmiyorum. Çünkü ben, şey animasyon olarak, stilini çok sevmiyorum. Yani stil olarak da beğendim. Konsept olarak da e, birazcık daha nasıl desem... Ee, çok küçük yaşlara delike bir animasyon değil. Hani sen de ben de izleyebileceğimiz hı hı. bir konsepte bir animasyon olduğu bariz. Hı hı. Ee, birazcık daha hafif tabii ki çocuklar izleyecek. Ama şey kapsamı çok geniş. O Bayağı çok karakter gidiyor. var. Evet. Yani. Çünkü e, Red Lantern'lar var, ne bileyim şey var. E, hani klasik Batman Joker'inden tut, işte Firestorm. Ondan sonra şey Plastikman bile var evet. ki o çok inanılmaz uçma gitti çünkü ben Plastikman bir şekilde geri dönsün bir ana akıma geri dönsün diye bekliyorum. Çünkü Deadpool var artık Marvel'da hani hmm. şey olacak. Tabii. Ona onun kadar bir vahşi tarafı olmasa bile eğlenceli olabilecek e, hani DC'nin baş karakterlerinden bir tanesi. Ne bileyim işte Lex Luthorne'dan Brainyak'ına... Hmm. E, herkes var ya. Herkes var, Solomon Grandisi bile var. Ee, bu kadar çok karakterin olması bir kere çok hoşuma gidiyor. Bir de e, hani Justice League denince çok böyle aslında nasıl desem sanki daha kısıtlı bir dünyaymış olarak anlatılmış bu, bu ana kadar gibi gelmişti bana. Çünkü Justice League dendiği zaman işte Superman, Batman, e, Wonder Woman vardır Justice League Hı. tarafında. Hani arada sırada Flash gelip gider, Green Lantern gelip gider, Cyborg gelip gider. İşte kötülerde de işte Joker vardır, işte Lex Luthor vardır, işte Brainiac vardır falan filan. Ama bayağı genişletmişler gibi geliyor bana dünyayı, daha kapsamlı hale getirdiler gibi geliyor. Evet. O bayağı hoşuma gitti. Aksiyonu da fena değil gibi görünüyor. Yani ama <gülüyor> ben çok şey yapamadım. Ee, Heyecanlanamadım. O yüzden yani. ben kesin izleyeceğim Justice League Action'ı. çok hoşuma gitti. Lego Batman Lego Batman'de bayağı fragmanda güldüm abi. <gülüyor> yani bayağı bir yerde hatta kahkaha attım. Yani o, <gülüyor> o şey, Robin diyor ya bunun şey emniyet kemeri yok falan diyor ya. O sonra ders 1, hayat sana emniyet kemeri vermez falan diyor. Böyle, orada geberdim girmekten. <gülüyor> çok komik lan. Zaten Lego Batman'in ses tonu ve konuşması falan çok süper evet olmuş. Ya, will, İyice, will, yani, o, Lego mumi de güzeldi zaten. Will Arnett mi? Babım, babiim de çok keyifli yani herifin muhabbetleri falan çok. Ya iyi. şey o herifi ben şeyde görmüştüm. Ee, ya bu geçen komik konda ya da başka bir konda. Tamam mı? Yani şey muhabbeti yapılıyor işte. Gelmişmiş en iyi Batman kimdir falan diye konuşmalar yapılıyor. İşte önce filmdekileri sayıyorlar. Ondan sonra işte Animated Seri'den Kevin Conroy falan filan diyorlar. Çünkü ya ben de vardım. <gülüyor> ya Lego Bat... Lego Movie'de falan. <gülüyor> <gülüyor> Herifi saymıyorlar böyle. Sessizdir <gülüyor> git. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Lego Batman filminin fragmanından gördüğüm kadarıyla sanırım fragman baya... Yani film baya eğlenceli olacak. Ve hayvan gibi oyuncak satacaklar of deli gibi. Çünkü ya yani Batman şeyleri falan çok güzel olmuş. Arabası falan var. Batmobile falan çok keyifli duruyor. Yani böyle işte o Batmobile dönüşüyor, şey oluyor. Batwing oluyor falan böyle. Aa Robin var. Robin böyle çok acayip bir Robin ya. Ya saçma, saçma işte. sapan bir Robin. Saçma sapan bir Robin. Zaten film saçma sapan da. Yani. Evet. Yani şey gibi böyle ee... klasik Lego şeyi var aslında. Yani ne derler espri anlayışı üstüne kuruldu. Yani tam böyle ilk dönem Grayson'la şey karıştırmışlar gibi ne o şey keli o çünkü yani kızıl saçlı ha. gözlüklü falan Vallahi, olmasın ya da. ben çok o tarz bir bağlam Ama aramazdım yani şey ya yani ben de çünkü şey ben çok güldüm ya hani sürekli böyle şey G e, gay ne evet. dokunuyorlar ya o <gülüyor> çok iyi ya bu pantolon falan işte rekete düştü. Pantolon çok dar falan. Çünkü çıkarıyor suratını. Donla geziyor ya çünkü. Don. O diyor işte şimdi oldu. Dans ediyor falan böyle. Sana bakamıyorum şu an. Batman çok iyi ya. Şifreyi söylüyor. Şifre Nana Nana ne Nana Batman. Nana Nana Nana Batman diyor bak. Bakalım Batman neko Batman filmi yapıyor mılar bence. Güzel. iyi bir karar yani. Ya yani ben şey, e, Batman'in şamar olanı olarak kullanılmasına kesinlikle karşı olan bir insan olarak hani Batman Lego tarafına e, hani ayrıcalıklı tutuyorum. Abi orası çok farklı ama evet. hakikaten yani. Lego'da herkes şamar olan. Evet. Yani sonuçta oyunlarını falan hani az çok oynadıysan orada orası full şamar olan üzerine kurdu yani. Bütün karakterler hepsinin ağzına sıçıyorlar esprilerle. O yüzden orada... <gülüyor> orada bir ciddiyet, be be yani ciddiyet beklemiyorsun. ciddi ee, et o zaman siyassız Sülsat. Ay Allah'ım. Gelemeyece ama. Sülsat <gülüyor> konuştuğu işte, da... güzel geliyor. Boş ver Sülsat. Sülsat gördü zaten evet. bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Ben göstereyim yapacak mıyız belli değil. Yani herifler güzel fragman yapıyor. Fragman benim Sülsat Sükat ile ilgili tek sıkıntı var. Hala kötü kim anlamış değilim. Benim yok. Kötü... Ana kötü kim yani? Ana Kime karşıدار yani? Evet, ana kötü Joker değil onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Ee, ama benim Suicide Squad'la derdim o değil. Suicide Squad'la ilgili iki derdim var. Bir tanesi hani ara sıra böyle dövüş sekanslarında gördüğümüz e, çamurdan yapılma kötülerle dövüşüyorlar. Evet ya. o ne işte abi o. Yani ben o şeyi sevmiyorum. Hani bir zorunluluk ama Hani yüzsüz sadece pataklansın diye böyle hmm. ekrana serpilen kötü e, minyonlar evet. konsepti çok hoşuma gitti. Ben de hoşuma gitti. Yani Guardians of the Galaxy'de var işte hmm. Ultron'da var. Ultron'da en azından ne oldukları belliydi. değil. Ultron tamam değil de Ultron'dan önceki ilk Avengers'daki o işte gerizekalı yaratıktaş işte da şeyleri vardı ya. Galaxy'deki Guardians of the Galaxy'deki de işte. Hayır mesela Avengers'da en azından çitar diyorsun Bir, ha, bir şeye işte. benziyor herifler tamam mı? Karakterleri yani. var. Yani bazıları uçan arabalardı, bazıları işte bilmem ne yapıyor. Ee, Avengers 2'de de işte şey e, Ultron, Ultron parçeleri, par robotları, minionları Minion. Tamam mı? onların ne bak olduğu evet. belli tamam Çok net bir şekilde anlaşılıyor. Guardians of the Galaxy'dekiler anlaşılmıyor ha. tamam mı? Yüzleri çamur gibi sanki tamam mı? Şey, onlar yani şey de öyle. E, sen söyle. E, Thor 2'de de topu topu 5 <gülüyor> tane işte maskeli elf var tamam mı? Hepsi dön <gülüyor> Dönüp dönüp tekrar aynı herifleri kullanmışlar. Evet. Hiçbir sahnede böyle ondan fazla elf görmüyoruz. <gülüyor> Dark elf görmüyoruz. Burada da işte diyorum ya bu böyle bir ele evet, anlaş... geçiren bir şey var. Anlaşılmayan yani? böyle bir yani kuklamsı, İngilizcesi işte paper mache diyorlar. Hani tamam mı? Paper mache şeydir hani. Uğuyla, kağıtla Aha. yapıştırıp bir şey, he heykel evet, anladım. şey oluşturursun ya. Böyle hani kalıptan çıkmış kötü adam figürleri hoşuma gitmiyor. Onların yerine hani... Sokak serserisi koysam bile en azından yüz hatları belli. Bilmem neler var. Birisi şey, tabanca kullanacaktır. Birisi ha. işte Kalaşnikov kullanacaktır. Hı, yani far evet. <gülüyor> Farklı bir şey olacaktır. Ama hepsini aynı tipi büründürünce hani oyunlarda da çok sıkılırsın evet. ya hep aynı minyon gelir. Hı. Hani şey gibi sürekli Pokemon Go'da Zubat çıkıyor <gülüyor> gibi. Valla işte diyorum o yüzden ya Squad'da benden kötü karakter kimdir nedir çok anlayamadım yani. Benim ikinci sıkıntım da şu. Will Smith abi. Will Smith'i genel olarak severim de burada Deadshot zenci abi yani Zen Deadshot'ın zenci olması da çok umurumda değil ama Deadshot zenciyi böyle gözüne soka soka Deadshot zenci tamam mı bunu iyi kaf iyi yerleştir kafana. Evet. Bak unutma bir daha. Yani konuşmasından Evet. Tut. Triangle bitch. <gülüyor> Ne lan bu? O şey madem... serseri tonları, herifçe işte şey yani. tavırları bilmem nesi. Samuel tamam. Jackson kafasında Deadshot niye oynuyorsun ki? Anladık zencisin. Tamam mı? Hani orada senin zenci olup olmaman önemli değil. Ama zencilliğini konuşturacak ya illaki. Yani Hani o sokak yani Evet, o o takıntısı bilmem hoşuma gitmiyor. Yoksa yani fault yok bence. Yani bir yarım puanda Killer Croft. Biraz sıkıntılı. Ha. Çünkü o da böyle ben killer crock'um böyle hani... Spastik. Evet spastik. Ben Çok makyaj yaptılar. Hareket edemiyorum. <gülüyor> böyle e, şeyim. Şey ne? Tims, Merak timsah, timsah triplerine girmeliyim gibi. Merak böyle etme. Bir, bir acayip, her türlü Harley Quinn. Harley... Of ya. Kurtaracak film evet. de harcamazlar umarım. Yok yok kurtar ofim. Çünkü hani her sahneye Harley koyup da... Yani, batırmazlar umarım. Harley... Şimdi boş ver tamam onu artık hadi ama Yeter. Şey, yeter, yeter. Fragman iyi. Yani, fragman iyi. O bir tane müzik fragmanı gibi şey yapmışlar. Ya şu ana kadar DC'de en iyi fragman çeken, e, çıkartan film yani bende. Suicide Squad değil mi? Evet. evet. Şimdi gelelim Comic Con'un sürprizlerine. Wonder Woman fragmanı ve Justice League fragmanı. Şimdi bu Warner Bros. geçen seneki hayvanlığından akıllanmış herhalde. Sızmıştı ya fragman. Hı -hı. Comic Con'da gösterdi Hı -hı. fragman sızmıştı. Bunlar da herkese azar çekmişlerdi. Sonra Hı -hı. yayınlamak zorunda kalmışlardı. Ya Warner Bros'ın o gerizekalı tripleri hoşuma gitmiyor ya. İşte burada şimdi... Nasıl olsa sızacaktın evet, evet. yani ama. akıllanmışlar on, işte. Ondan sonra herkese dava ediyorsun. İşte, çekin lan bunları falan filan diyorsun. Ondan sonra kendin... Neyse, akıllanmışlar o, o konuda. Demişlerdi ki, bu nasıl sızar yine şimdi. Boş ver, <gülüyor> bisiklete direkt verelim. Rahatlasınlar falan deyip. Cassius League'de bu Warner Bros'un fragmanlarını verdiler abi. Evet. Warner Bros'un fragmanı. Tamam mı? Şimdi bir kere sen afişle ilgili zaten bir şey yazmıştın. Evet. Afişi gerçekten çok hoş Wonder Woman'ın ee, yani hakikaten orada şey dediğin şeye katılıyorum oyuncunun kim olduğu önemli değil ee, Wonder Woman'ın karakter olarak orada evet. yani e, sana veriyor ee, gerçekten çok güzel ki tabii şeyin de profilden e, <gülüyor> Gal Gadot'un da profilden tam böyle yani artık onun üzerine oynama var mı bilmiyorum afişte ama e, o Wonder Woman'ın Çizgi romandaki hani o sert, ee, ne derler, Hatları. sert im, sert hatlarını ha. falan çok hoş tabi orada gölge yapmış ha. olmalarından da gelerekten. işte o burunun işte ağız falan böyle sanki çizilmiş gibi yani hakikaten evet, böyle orada bir, bir şey var ve ee, saçlar arkada dalgalanıyor saçlar falan. Saçlar çok iyi ya. Çok iyi yani Yani o, şey gibi bir Yunan heykeli gibi duruyor ya orada aynen, bu, o çok güzel. Yunan heykeli gibi böyle. Çizilmiş gibi sert hatlarıyla sonra ve işte bütün e, zırhıyla falan filan böyle renklerle renklerle gerçekten tam böyle işte böyle altta da şey yazısı da çok güzel. Hani işte e, neydi wisdom bilmem ne wonder falan diyor o Ola o, o, birleşince fragman falan böyle hepsi çok güzel geldi gerçekten. Fragman da işte klasik zaten başlıyor. Hani işte adam. Evet. Adasına Aa, Steve, erkek Steve Trevor. Koşun erkek geldi falan. <gülüyor> <gülüyor> Koşun adaya erkek düştü. <gülüyor> Ondan sonra bir... <gülüyor> Neyse işte yani o geliyor. Ondan sonra bizimki onunla beraber erkeklerin dünyasına gidiyor. Falan filan. Ve işte oradan açılıyor. Dövüş sahneleri... Ee, iyi duruyor. Etkileyici duruyor. Ama ee, bir, biraz herhalde üstüne daha çalışacaklar diye düşünüyorum. Şey deki kariografileri yani tabii şimdi orada bir kesik kesik görüyorsun evet. fragmanda bir bütün olarak görmek lazım nasıl bir şey oldu da ee, kırbaçlı olan kısımlar e, da tabii kırbaçlı nasıl kariografi yapacaksın veya nasıl dövüşeceksin kırbaç ne? değil oğlum Kemen? Ya işte kırbaç Kemen tam Kemen'de olan şeyde e, ki sıkıntı ya orayı Kemen çok parlak abi <gülüyor> tamam mı? Ben ben ona sinir oldum onun da parlaklığından çok sanki üstünde bir şey yok e, dokusu yok. Yani ya mesela normalde şey gibi düşün. Fosforlu kalem lan o Kement falan değil. Yani, yani. işte. Yani ha şimdi Kement de o sonuçta bir ipti mi sonuçta bu? Evet. Yani bir sonra bakırdan bir ip gibi veya işte böyle bir altından bir ipmiş gibi duruyor ya. Yani şeyde evet. e, yanındayken yanmıyorken öldürüyor. Ampulsüz hali güzel. <gülüyor> o ampulle olduğu anda yanmaya başladığı anda hakikaten ışın... Kementi <gülüyor> gibi <gülüyor> yani böyle. Aa, o, onun hani biraz daha belki üstüne bir doku, bir şey yapılması lazım. Veya belki hani orada efekt mi eksik artık? Yani İnört ışığını şey. biraz azaltmaları lazım bence onun. Yani Çok evet. parlıyor, çok, çok yakıyor. Çok sarı, <gülüyor> çok turuncu sarı böyle bir şey. Ee, ve kullanım anlamında da hakikaten yani o savaş dövüş sahnelerinden bir bütün olarak görmek lazım bence de. Çünkü gördüğüm kadarıyla kement kısımları biraz şey. Ya böyle sahnelerde. geldi de... bana. Ama o... Kalkan ve kılıçla yaptığı işte o kayarak alttan gittiği yavaş çekim ve bir anda hızlandırılan hani birazcık işte Süpermen'in dövüşlerinden alınmış onunla üstüne ekstra başka bir stil eklenmiş o dövüş şeyleri falan benim hoşuma gitti. Yani bana bazı şeyler hani yani yine hep söylediğim işte aşırı dramatize edilen aksiyon sahnelerinde hani gereksiz hamleler ve gereksiz işte şeyler hani sırf artistik olsun diye yapılan şeyler Mesela e, biraz gözüme batıyor. Hani dediğin gibi aksiyon sekansı böyle kopuk kopuk gidiyor. Hı. Hani şu sahneden şu sahneden ondan sonra tekrar o sahneden bu sahneye atlaya atlaya gittiği için fragmanda o akışı görmüyorsun. Hı. Fakat gördüğümüz kadarıyla işte mesela benim kafam şeye gidiyor. Hani e, direkt o dünyadaki olabilecek gerçeklik kapsamında bu ne kadar gerçek diye sorgulamaya gidiyor. Tamam mı? Şimdi hal öyle olunca şimdi bu kadının işte atıyorum, hani yer çekiminden etkilendiğini görüyorsun. Demek ki yer çekimi diye bir şey var o dünyada. Hı -hı. O zaman o yer çekimine karşı bu hareketi yaptığı zaman bu hareketin böyle olmaması gerekiyor gibi bir mantık işliyor. Tamam mı? Hani şu ana kadar yani Wonder Woman'ın uçtuğunu görmedik sonuçta. Evet. Çizgi Zıplıyor. romanlarda uçuyor. Ama. Yani Süperman'in mesela yatay böyle yüzüstü evet, evet. havalanmasını <gülüyor> görmek çok etkileyiciydi. Mesela şey Man of Steel'da. Evet. Çünkü Superman'in uç, uçtuğunu biliyorsun. Daha önce böyle uçtuğunu da görmemişsin. O dünyanın mantıklı, mantığı içerisinde hmm. mantıklı ve görsel olarak etkileyici bir sahne. On numaradık. Geçtik yani e, BVS'de de böyle hani hafif yerden evet, havalanıp evet. böyle süzülerek gitmesi falan. O sahneler benim çok hoşuma gitti. Fakat Wonder Woman'da henüz işte e, bu kadının uçtuğuna dair bir e, ipucu vermediler. Evet. Yani o yüzden mesela hani o fizik kurallarına karşı geldiği zaman biraz insan Abi şey oluyor. kurallarına karşı geldiği zaman ne diyeyim? Kalka bir tanesinin kalkan üstünde kayaraktan anasını evet. yanlaması herifi vuruyor. Ee, işte Sina kırdı sırtında sahne var. Evet. Ee, onun dışında çok fazla fizik kuralını şey yaptığı bir sahne yok yani. Hayır Ya yani onlar sıkıntı değil. Yani şey... Ee, yani. Kılıç kalkan dövüşüyor kadın işte. Ee, şey, şey yapıyor dizlerinin üstünde kayıyor. Işte, Kayarken ki işte e, hareket akıcılığından falan bahsediyorum. Ama onu zaten ya o şey. O, ya orga o yüzden... yani aslında o muhabbet hani onu o kadar hızlı yapıyor ki e, sana onu o hız şeyini onu gösteriyor. Zaten hani belli bir kısmı yavaşlayıp çat diye bir anda hızlandırma şeyi. Aynı işte Süpermen'deki dövüş stilinde. aynı Süpermen'de de yani böyle bir uçarken ses hızında uçarken ki o şeyi gösteriyor. Şöyle bir göster bir daha uçuşunu gösteriyor diye. Kamera böyle geri çekip herif <gülüyor> sanki gitmiş gibi yani. O şeyin Biraz daha üstünde oynayıp, biraz daha Wonder Woman'ın kendi dövüşsüzüne yedirerekten... Ama işte de, a, a, birazcık şey... Eşedi de e, var, Batman vs. Evet, evet, Superman'de var. de dövüş öyleydi kadın yani bir zıplıyordu, bağırarak hani... Evet, evet, ama orada zıplayıp olursa mı dalıyor, tamam mı? Tamam. Ama şeyin Ondan yan etkisini yedir. görmüyorsun, yani çok dar alanda yapıyor ya bu hareketleri. Hani mesela o kadar aniden hızlanıp, o kadar aniden durduğun zaman işte çevrene yaptığın etkiyi de görmen lazım. Onu görmüyorsun mesela çok fazla falan filan. Neyse onlar çok önemli değil. Bunlar benim kuruntularım. Ee, At kılıç be... kılıçla gidiyor lan. At üstünden kılıç. Bu arada benim aklıma şey geldi. Şimdi Wonder Woman'ın ilk çakma fragmanı çıktığında e, sen izlemiş miydin? Çakma fragmanı. Çakma fragmanına çok benziyor. His olarak, ton olarak. Yani o çakma fragmanı kim yaptıysa ya yani tebrik etmek lazım. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Neymiş? O çakma fragmanında işte, işte War Horse'dan işte Atıyorum e, Saving Private Ryan'den oradan buradan böyle ha, sahneler almış. kırpıp İyiymiş. tamam mı? Wonder Woman'ın daha önce işte e, gösterilen sahnelerinden işte BVS'den ıvırdan zıvırdan yedirip bir fragman yapmıştı. İyi bir fragmandı. Hatta böyle biz bir anda bir ara şey dedik ulan gerçek ulan <gülüyor> falan dedik ya o kadar iyiydi. Ve ton olarak bu fragmana çok benziyor. İyiymiş. Şey, Temas kira sahnesi çok güzel olacakmış gibi bir his var ama orada da wire actionlardan sıkıntılarım olacak gibi görünüyor. Yani. O uçan okçu falan. Evet, evet. Çünkü o havanın ortasında şey değiştiriyor. Geriye doğru gidiyor. Evet. O çok acayip. Gidiyor şey. böyle geri geliyor falan. Hı. Hani e, şey falan çok iyi. Konyanilson e, falan çok güzel duruyor. Hı. Şey çok güzel duruyor. Robin Wright çok iyi duruyor. Evet. Atlıyor. Yürüyor. Evet. Falan. Onlar çok iyi. Ama hem bunda hem injusticelik fragmanında birazcık da işte, işte BVS çok karanlık çok he. işte çok ciddi işte evet, hiç, he, biraz daha şey ha, yapmışlar Espri koymaya çalışmışlar ya işte sen erkek misin diyor işte erkeğe benziyor muymuş ben falan <gülüyor> ama abi şimdi ne bileyim işte e, hiç erkek görmedim baban nerede falan he. işte benizeos yarattı falan en iyiymiş falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani o tarz espriler işte fragmanın en sonunda işte ben e, Steven He. sekreteriyim. Sekredim, i̇şte, ne yapıyorsun dedim işte, o? <gülüyor> i̇şte, nereye gitmem gerekiyorsa oraya gidiyorum işte ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum falan. Bizim orada ona kölelik derdi <gülüyor> Hani birazcık orada şey bir tedirginlik yaşadım çünkü Bond e, Woman'ın işte kadın hakları ve kadın gücü <gülüyor> e, sembolü çok güçlü olan bir karakter tamam mı? Hani Amerika'da özellikle. Dolayısıyla Dönem de hani 1. Dünya Savaşı evet. dönemi olduğu için 1800'lerin sonu e, ortası sonu neyse ne? çok mu fazla işte kadın mesajıyla bombardımana tutacaklar biz e, Valla zannetmiyorum bir tek yani o vardı film fragmanlı. Başka sen kadın mesajı yani gördün işte şey gördün mü? Yani işte şey klasik hani kadın mesajından bağımsız bir, bir şekilde de, de, yani de sonuçta Wonder, Wonder Woman'ın olayı şey değil midir? Yani erkek hakim dünyada ama evet. sonra kadın savaşçı olma değil midir yani? Yani o var zaten olayın içerisinde. Zaten şey de var. Hani erkeklerin dünyasından biz hani bilerek ha. tercihimizle ayrıldık. Çünkü onlar bir bok beceremiyor evet. zaten. O yüzden biz burada tek kadın başımıza yaşıyoruz. Olayı da var. Von kendi mitolojisi içerisinde. O yüzden o konularda çok sıkıntım yok. Fakat hani çok... Da hani kadınlar böyle kadınlar şöyle erkekler böyle erkekler şöyle üzerinden çok fazla da hani mesaj derdiyle şey yapmazlar ya. umarım diye ya yani ben de zannetmiyorum ama Çünkü ya yani o, o kafadan hem yönetmen kadın hem bilmem Wonder Woman, ilk defa hem dönem işte 1922'ler Çok ilişki alacaksınız zannetmiyorum. Hani o yüzden... Yani belki hani o dönemi yansıtıyor olmaları eyvallah orada bir sıkıntım yok ama o dönemi bir örnek teşkil edip bak işte kadınların da eşit, böyle hani kadın hakları mesajları verme derdine girerlerse o zaman biraz soğur. Bakalım ama e, yani ben denene şahsen, denene evet. denene denene <gülüyor> Wonder Woman filminden çok ümitliyim. El bir girsin, tamam değil. Ağız, kadınlar değil. <gülüyor> şimdi onlar... Pataklasın değil mi insanları? Pataklasından da değil abi. Yani e, iyi bir enerji var film yani şu an. Hem karakter iyi bir enerji olduğunu düşünüyorum Hem de filmde iyi bir enerjisi olduğunu düşünüyorum. O sonra ve o yüzden umutluyum filmden. Fragmanda da umudumu boşa çıkartacak bir şey görmedim. Evet. E, yani dövüş sahneleri güzel filmde ona sonra standart yani bir konu var. Origin hikayesi sonuçta bu. Yapacak bir şey yok orada hani çok fazla bir beklenti bilmiyorum. Hikaye ilk hikayeden çok fazla beklenti olmaması lazım diye düşünüyorum. Ee, yani bütün Marvel Captain America'nın ilk hikayesinden daha iyi bir hikaye ben de onu göreceğiz diyeceğim. diye umuyorum. Ee... Ben de onu diyeceğim. Şimdi Captain America First Avenger şahsen ee, şey e, prodüksiyon anlamında çok hayran kaldığım bir film. Fakat ne hikayesi ne işte karakterlerin hakkının verilmesi konusunda hani e, benim için şey evet. hani e, bir hayal kırıklığıydı evet. yani, tamam mı? Evet orada çok cesur bir deneme var hani hakikaten ironik bir şekilde kullanılmayan gerçek vatansever kahraman budur e, hikayesi anlatmaya çalışmışlar tamam mı? Hani vatanseverlik yani günümüzde çok da böyle hani yüzü saf algılanabilen bir şey konsept değil ya. O yüzden vatanseverlikten ne zaman birazcık işte hani sarkastik yaklaşıyorsun hmm. tamam mı? Ya da işte altında motiv, motivasyon arıyorsun bilmem ne. Ama bu herifin saf o bir evet, evet, vatansever, e, vatansever yani. olduğunu inandırmaya çalışmak hani bu kadar e, skeptik bir e, yazıcı kitlesine çok da mantıklı gelmemiş. Hmm. E, tabii onun yanında e, antitezi şey işte e, şey... Kötü adam olarak Red Skull'ın kullanılması, Red Skull işte harcanması, harcanması. E, makyajı da kötüydü Red Skull'ın bence. Makinize gene kadar ben hakikaten Red böyle harcamalarına hiç anlam verememiştim. Yani hani Kaptan Amerika'yı dedim mi aklına insanın Hydra Red Skull geliyor. Ama bir bakıyorsun ilk filmde Hydra Red Skull ha, koy götüne gitsin. Yani gerçekte vermeye çalıştıkları işte o e, hani saf vatansever, saf... İyi karakterin karşısına çıkarttıkları Red Skull'ın bir söylemi olması lazım tamam mı? Hani senin iddian buysa senin antitizm benim hmm. diyebilecek bir karakter olması gerekiyordu Red yok Yoktu öyle bir şey. Red Skull anca işte şey peşindeydi şu. Taş peşinde. <gülüyor> o yüzden o film biraz fos'tu. He, ne, yazık. ne yazık ki. Ama böyle sanki şey yapıyor gibi. Anladın mı? Evet. Wonder Woman'la DC, Dispet, dü evet he. dürtüyor gibi tamam mı? Sen beceremedin bunu. Becerim. Bak biz yapıyoruz Bak, şimdi Wonder biz, biz yapıyoruz. Hem senin 2. E, dünya Savaşı daha hani hikaye olarak ne bileyim konsept olarak günümüzde daha fazla Fiyat. yankı bulan bir Dünya Savaşı tamam mı? Naziler var sonuçta, evet. Hitler var tamam mı? Evet. Hitler'in ve Nazilerin işte o occult şeyi var, Hedra'nın çık. Ne bileyim böyle hani hem tarihsel olarak daha yakın olması hem de işte ...daha büyük bir kültürel etki yapmış bir Dünya Savaşı olması. işte Yahudilerin <gülüyor> öldürülmesinden işte <gülüyor> falan filan. Birinci Dünya Savaşı'ndan kim ne hatırlıyor ya? <gülüyor> tamam mı? Frans Ferdinand'ı öldürüyorlar. Ondan sonra Avusturya'da işte şey oluyor falan filan diye. Hani tarih, ya, dersinde, gör evet, tarih dersinde gördüğün Zaten kadarıyla de kalıyor. Zaten birinci Dünya Savaşı'nı beğenmemiş de ikinciyi çekmişler. <gülüyor> <gülüyor> Remake yapmışlar. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Neyse yani... Biz hem daha sıkıcı bir Dünya Savaşı'nı ele alıyoruz, hem daha iyi e, karakter anlatımı yapacağız, hem de daha iyi prodüksiyon yapacağız. Gibi. Hem de ana karakterimiz zaten kadın. güçlü. Evet. Hayır, bir de yani, kadın ve zaten güçlü. Yani doğuştan güçlü. Evet. Adam diğeri Kaptan Amerika. iki tane serum takmışlar, Kaptan Amerika olmuş. Evet. Yapar, yapar. Bizimki Bizim Tony Tony abimizin dediği gibi senin sende özel olan her şeyi bir şişeden çıktı. Sende özel olanı ben koydum. <gülüyor> ha. Ondan sonra da şey, e, ya hakikaten bak Marvel bu işi çok iyi beceriyor ya. E, bu o karakterlerin diyaloglarını tamam mesela sadece Tony ile e, Kaptan Amerika'nın etkileşimlerini şu anda birleştirip bir klip yapsa birisi. Yani kendi başına bir şey evet. dizi bölümü çıkar tamam, tamam mı? Çünkü bak işte orada dolaşırken şey diyorlar işte hani Tony şey diyor Kaptana işte sende özel olan her şey bir şişeden çıktı falan Hı. filan orada dolaşacaklar falan. Ondan sonra Avengers 2'deki o şey, şey kısmı var. E, tahta kesme hikayesine Hı. bağlarsın orayı. Ondan sonra da en son Civil War'da kapışmalarını, ondan sonra da işte e, o kalkan senin değil, onu benim babam yani. yaptığı ya kadar bağlarsın, anladın mı? <gülüyor> Neyse, e, Wonder Woman'dan beklentim hala çok yüksek. Ben Infinity, şey, Infinity diyorum, e, Justice League'den daha çok bekliyorum Wonder Woman'ı açıkçası. Wonder Woman, evet. Bakalım nasıl olacak? Ay yani yapsınlar da artık. Yani 2017 daha var yani. İşte tamam. Daha olmasına Ben gayet güzel fragman geldi yalnız. Evet çok güzel fragman geldi. Anne bir teaser da değil ya, bayağı fragman geldi. Ama yani oradaki işte o dramatik aksiyon sahneleri diyorum ya sürekli. Hı. Ben bu kadının zaten şey BVS'de Doomsday'a karşı hani dayanabildiğini, Doomsday'ın kolunu koparabildiğini evet. görmüşüm. Yani bu kadını ne zorlayabilir 1. Dünya Savaşı? Yani insanlara karşı da bir şey olması bekliyor. Mesela şey sahnesi var orada çok dramatik bir şekilde. Onun üstüne bir sürü işte makinalı taramalı tüfekle atış ediyorlar. Kalkanla evet. böyle sanki çok zorlanıyormuş gibi e, böyle duruyor ya. Yani. yani kurşun ne olur gelmese ne olur Wonder Woman yani. Hani orada böyle çok zorlanıyormuş gibi durması. Ya işte abi bu sahneler ol, olmadan da olmuyor ama. İşte on. eee... Daha iki gün ne önce. Halbuki yani böyle, böyle böyle durmayacaktı. Böyle mi duracak? Ya kalkan ihtiyacım ya, sikerler falan diye böyle Gel, komet mi bro? Comet mi bro? <gülüyor> <gülüyor> Luke Cage gibi. Ha, tabii. Luke Cage'in kinde. Hani... Luke Cage'in de kalkana ihtiyacı yok. Kapı kullanıyor evet. O O ironik yapıyor tamam mı onu? Nereden yani yani. de ironik yapıyor? Ya Bu çünkü... da belki ironik yapıyor. Hani karşı tarafın attın kurşun boşa gitmesin. <gülüyor> hani bir durayım da şöyle zorlanıyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Luke Cage'in havası ironik değil <gülüyor> mi? hep kalkana atıyorlar. İnsan bacağı sıkıyor. Evet, yani. Ben onu anlamıyorum. <gülüyor> Hakikaten yani, Kaptan Amerika'da da öyle. Çukka'da <gülüyor> kalkanmıyor. Evet, yani, çuk kadar kalkan yani. Orada taramalıyla ile ateş ediyorsun, sadece kalkana mı ateş edersin? İnsan iki milim aşağı... Yani, değil mi? Evet. Yani neyse işte o dövüş sahneleri falan benim gördüğüm kadarıyla yani fragmanda gördüklerim beni memnun etti valla. Ben, anasılsa hiçbir sınıfım yok öyle. Dramatik, bir ee... sınıfım. Yani o kadının, o savaş şeyinde yani böyle elini kolunu sallaya salla böyle. O da çok sıkıcı oğlum E çok sıkıcı ama hani öyle geziyor olması lazım. Bir de göstermişsin zaten Dumeste'in amına koyuyor bu kız. Evet ama Dumust değille. Bunun da bu öncesi yani. Öncesi de sonuçta ne? Leo ma, Level ma adlı yani, yani. Level evet. karakter kasıp levl evet, mu adlı Dumeste'e gelene kadar belki. Bir de Dumust ile kapışmak başka şey, bir, bir grup askerle kapışmak başka şey. Bir grup askerle niye koşsun ki bir tane? Hayır, Yazık koşmaz insan. Koymasın ama yani Doğru o işte işte ya, ateş ediyorlar bana işte kalkanımla kendimi savunayım triplerine girmesine gerek yok yani. Bir kalkanı var ne yapacak? Zaten kalkana ne ihtiyacı var yani insanlarla mücadeleyin? Yani. İnsanla yok ama baksana bu türlü şeyle mücadele ediyor. No, so, Neyle mücadele ediyor? İşte Doomsday'den daha beterini gördüm falan muhabbeti var ya bir, bir HVS'den. Işte, ne göreceğiz? Bilmiyorum ha. işte onları bilmiyorum. Bu filmde görmeyeceğimizi biliyorum ama. Yani Ares'i görebileceğimizle ilgili e söylentiler var. Ha, savaşçı. Hı Hıh. Savaşçı tarzı Ares mi? Evet. O var. Kalkan mı kullanıyorsun? Ya yani overkill tamam mı? Yani şu ana kadar gösterdiği her şey. Çünkü sadece insanlarla dövüşüyor. Evet. Overkill. Tamam işte daha büyünü daha olabildiğine evet. çok var. Evet, daha genişle. büyüğü ne olacak? Ben yani onu merak ediyorum. O tane fragman çıkacak evet. Orada görürsün. Bilmiyorum. Bence e, fragman iyi de Warner Bros kayıp ve vurması falan onlar çok güzel olur mu çekimler. Warner Bros e, eğer e, Şeyden ders aldıysa, Batman v Superman'den ders aldıysa öyle Doomsday'ı da gösterdikleri bir fragman falan koymazlar <gülüyor> İnşallah öyle bir evet. Yani en azından bazı şeyleri sürprizmişsalar keşke bu sefer. Evet. Her şeyin açıklamasına sinir. Oradan da Justice League var. Justice League var. Justice League'in fragmanın başçası gecenin hiç Ben de hiç düşünmemiştim. Hani Wonder Woman belki de... Ben nasıl Black Panther fragmanı bekliyordum evet ama... Evet abi onlar ne oldu? Onları hiç göstermediler. Ee... Ya da belki gösterdiler biz bilmiyoruz. Evet. Ee, ama yakında gelir yani. beklemiyordum ama Jastislik de ge seneye geliyor işte. Jastislik seneye geliyor ama yine de çok uzun bir vakit var ve bayağı yine fragman gösterdiler ondan da. Yani şey e, olayı, Batman'in böyle... Batman işte Tony Stark gibi. Evet. Ondan sonra böyle gidiyor. Yani seni istiyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> mesela o, yani orada böyle duygularım biraz karışık tamam mı? Yani... <gülüyor> hoşuma da gitti. Ama aynı zamanda bana ters de geldi. Tamam mı? O işin mı? Yani evet. Herifin şey e, Süpermen'in ölümünden sonra öyle bir 180 derece dönüş, kimlik değiştirmesi. Ulan bu kadar hızlı kim, kişiliğin değişirse nörolojik bir e, hastalığım <gülüyor> vardır diye. E, var zaten psikopat herif. E, hastaneye yatırırlar. Tamam mı? Sosyopat. Sosyopat. Yani house is. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bir kimlik karakter değişikidir. Tamam mı? Yani seni yani hakikaten ciddi bir rahatsızlığım var diye hastaneye yatırırlar. Bu herif böyle neye takılırken birden seni istiyorum. Seni seçtim. Açık işte diyor ya acayip bir şey gelecek. Buna karşı iyileşmemiz lazım falan. Yani ee, şey Olmaydı. Justice League'de zaten Batman yapmayacaksa kim yapacak Hayır, zaten BVS olayı o. Hani Superman'i bir şekilde aradan çıkartalım da hani Justice League'i toparlayan Batman olsun He. diye öldürdüler Superman'i evet, yoksa? Ondan sonra Superman gelecek. Ha, ondan sonra Superman gelecek. Ya da işte öyle bir şey gelecek ki bunların hepsini anasını bellicek. O sırada Superman çıkacak. Ne oluyor lan cehibe? Ama şey benim o, bu, ben, en çok en, beni en çok rahatsız eden şey. Yani rahatsız etti de hani gözüme batan şey diyeyim. Çünkü bir ee, şey, Arthur Curry, tamam mı? Aquaman. Evet. Aquaman'i berserk yaptılar lan. Yani Kaldrago adam yine. Berserk yaptılar larken? Yani. Neni gördün lan oğlum da? Bir bakıyorum. Böyle ''Eee, kuduş'' deyip, ondan sonra da böyle şey, herifi alıp duvara yapıştıran. Ondan sonra yürürken işte kafasına Jack Daniels dekip şeyi yere atan. Tamam adam ama yani şey sadece balıklarla yaşamaktan böyle olmuyor. Yani bu adam böyle bir adam değil yani. Tamam biz ben şeyi kabullendim. Bizim bildiğimiz sevdiğimiz karakterleri görmeyeceğiz tamam mı? Tamam. Ama bence ama, Aquaman olarak iyi duruyor. Görüntü olarak evet ben Aquaman olarak yani, olabilir şey gibi geliyor. Falan hoş duruyor yani. Ama herif Hanzo ya. ya. Aquaman Hanzo değil abi. Aklı başında bir insan olması lazım Aquaman'in. E belki daha olamamış. Yani, yani ben işte sindiremiyorum bazen. Çünkü Aquaman benim için tamam mı? Ee, şey yani biraz klişe ama işte iki dünya arasında işte e, kalmış tamam mı? Hani hem deniz hem kara Hı. arasında kalmış ama e, kendi gerçekliğini kimliğini işte kabul ettikten sonra öğrendikten sonra da bu iki dünyayı bir araya getirmeye çalışan aralarında barışı sağlamaya çalışan bir adam olması gerekiyor bu herifin. şimdi kaldırogu almışsın tamam mı? Game of Thrones sen aynen koymuşsun Aa, saçın senin orada örgülüydü burada açalım birazcık daha şey ensikvari şey şey ya e, bence sarı bence atalım. akkuman ben burada neyin karşıtı duruyor biliyor musun Thor gibi akkuman. yani akkuman ya bence o değil cast, abi ya tam da ama hani sinema anlamında bak Ya beyinsiz bir insan olarak gösterdiler Akkomeni doğduğumda görmedim bir şey görmedin yani Hayır, tane ama öyle tane tanıtıyorsun Akkomeni yine o ben ben öyle görmedim Akkomeni Beyinsiz insan diye anası daha algılamadım yani sadece adamın e, taşaklı bir herif olduğunu görüyorsun yani şey e, içine hiçbir şey giymeden kürk giyen ondan sonra işte sokakta yürürken işte Jack Daniels diken kafasına ya bir herif olarak gösterdiler. Yani brute force bir karaktermiş Tamsi, gibi Tamam ki brute force kısmını gösterdiler. İşte. Denizlerin kralı oldu. Flash... Vahşi yani. Flash'ı zaten bir komedi unsuru yapacakları belliydi. Tamam mı? Yok Flash oynayan çocuğu hala... Ezra Miller fotoğundan. birazcık daha adam olmuş. Yani bu herifin sakalını bu niye kesmediler de Ben ona hala sinir olmuşum. Çok çirkin olalım. Zaten sakal bıyık çıkan Evet. Ve o halde kostümün içine sokup Batman'in rüyasına soktular ya. Hani Korkum yani tamam. Ondan sonra o zaman <gülüyor> madem öyle niye şimdi jilet şey, kaydı, snek kaydı? Ama şimdi o gelecekten geliyor ya. Gelecekte jilet yokmuş. Evet. <gülüyor> Batmış. Ki yani çıktığı sakal bıçak... Jilete e, gerek yok. Taşla da ya, alabilir yani. Taşla <gülüyor> da alabilir. Cımbızla çıkıyor. bile alabilir yani. Tamam mı? Benim gibi yani. Ya ben o çocuğu hala ama şey yapamıyorum. Bir o... Yani kostüm içinde de gördüm tekrardan. Bir de işte ee, şey ee, hani... ya şey Flash algısını... Flash'ın... Flash, ee, Flash esprili... dizisi çok bozuyor biliyor musun? Yani Justice League'deki gösterecekleri, gösterecekleri Flash'ın in, ee, insanların alışması zor olacak. Çünkü dizideki şey alışmak bu Flash'a alışmaktan daha kolay. Yani Flash... Yani o Barry Allen ve o Flash konsepti mesela daha... Sıcak. Yani daha böyle evet. alışabileceğin, hemen ondan sonra sevebileceğin bir şey. Buradaki loser tek başına takılan, böyle, böyle bir yani arkadaşım ya benim. Hacker falan. Evet. falan. Yani o konsept beni biraz rahatsız ediyor. Çünkü Flash benim DC evreninde ikinci sevdiğim karakter tamam mı? Hı. Ve e, her karakterde olduğu gibi e, temsil ettiği bir e, şey var, bir ideoloji var tamam mı? Hani şey hikayesi Flash'in her zaman çok hoşuma gidiyor. Herif dünyanın en hızlı adamı ama bütün toplantılara geç kalıyor. Niye? Çünkü kurtardı herkese elini sıkıyor. Merhaba diyor. Ha. Tamam mı? İşte e, aç mısın lan gidip bir pizza getireyim hmm. sana diyor. Tamam mı? İnsan herif. İnsan Öyle, insanı. Şey, ölecek adam gibi. Tamam mı? Yani Justice'lik kahramanları içerisinde kurtardığı adamlara ikinci bir defa ziyaret edip nasılsın diyebilen tek karakter. Tamam mı? Yani insan, insan insanı. Evet. Adam. Ama burada işte loner, tek başına takılan loser bir karakter olarak anlatıyorsun. Ve e, kendi e, yani şey, Barry her zaman bir bilim adamıdır öncelikli olarak. Hani flash olayları mesela benim hoşuma giden bir şeydir. Yani dizide de yaparlar. E, Barry ne yapıyor derler. Hı -hı. Tamam mı? Barry şimdi işte saniyede şu kadar hızla koşuyor. O yüzden bir vakum oluşuyor. O yüzden o alevler sönüyor falan. Hani... Barry'nin bilimsel tarafı çok önemlidir. Hem hı hı. çizgi romanlarda çünkü hem şeydir ya CSI zamanında evet, zamanda. Evet. Batman'le de zaten bu bilimsel yönlüğüyle mesela çok şey yapar. İlişki kurmuştur. Tamam mı? Hani ziyaret eder Batman'e işte bir suç mahalli nasıl incelenir konusu üzerinde tartışırlar, muhabbet ederler yeni teknolojiler geliştirirler falan filan. Böyle bir ilişkileri var Batman. Şimdi böyle bir karakteri sen alıyorsun e, loner bir karakter evet, yapıyorsun. Yani Tek başına işte bir tane... 30 bin tane ekran koymuşlar. Kostümünü yapmış. Bu parayı nereden buldu bilmiyorsun. E, e, kötülük yaparak mı buldu? Hack Hackleyerek ha, mi? Aldı, yani, nedir? aldı bu parayı bilmiyorsun. Ondan sonra da hani esprili olması hoşuma gitti. Birazcık daha Wally karakteri aslında, Barry Allen'dan ziyade. Wally evet. birazcık daha cıvıktır öyle. Hı -hı. Ama sorun değil. Esprili olsun. Zaten Justice League'de bir komedi unsuru lazım. Yani birazcık. Tamam var. mı? Yani ciddi ciddi nereye kadar. Ama bu komedi unsurunu Batman'e de yansıtmalarına gerek yoktu ben <gülüyor> Batman derken Bruce Wayne'e. Bruce Wayne e. Batman'e çünkü çok. Yani birazcık var işte. Yani bir yerde görüyorsun. Evet. Sen sen ben seni uydurma olduğunu ee. da gördüm diyor. Ondan sonra işte ihtiyacım olduğu zaman gerçek gerçeğimle... <gülüyor> Ama mesela <gülüyor> o da saçma birazcık çünkü bilmiyorum yani karşındaki herif cyborg tamam mı? Hı. Yani cyborg haliyle cyborg. Yani cyborg'un bir kere bütün dünyadaki bütün bilgisayarlara anında bağlantısı olan tamam mı? içinde motherbox'u olan Hı. tamam mı? Bütün bilgileri anında ulaşabilen bir herif olması gerekiyor. Ben senin yani hayal ürünü olduğunu zannediyordum diyebilmesi bir kere saçma tamam mı? Çünkü Herifin yani anında Batman şey, diye bir şey, Google'a yazsa çıkacak olan Abi. bütün bilgiyi anında harap edebilen bir Google insan Google yetersiz. <gülüyor> Google nasıl yetersiz? Google yetersiz kalmış o konuda. <gülüyor> Batman diyorsun bunu mu deniz diyor başka bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan daha iki, iki gün önce Superman ölmüş tamam mı? Yani Superman ile Doom's'e savaşmış orada Batman'i görmüşsün. Ee, yani hani, o sırada belki adam kim ürünlerle Ya yani işte bütün bunlar niye oluyor biliyor musun? Bütün bunlar bunları arkasında yahu hikayeleri olan filmleri olmadan bir tek filme sokmaya çalışılır için oluyor abi. Yani cyborg'u zaten çok görmüyoruz. Tamam mı? Cyborg, cyborg olacak işte. Bir işte normal işte sporcu ceketiyle giderken görüyorsun. Bir de eee cyborg'un Batman'le konuşurken halini görüyorsun ki Batman kostümünü beğenmedim. Aynı değil mi lan kostüm? İşte orada daha bir küçük, daha siyah ya. Aynı kostüm değil yani birazcık daha siyah. Sen kulakların daha uzun. Daha kısa. Kulaklar sanki daha uzun gibi geldi bana. Kulaklar sanki daha kısa gibi geldi bana. Bir de maskesi daha siyahmış gibi geldi böyle. Hani gözlerini de sürmeleri de sürüyor ya. Böyle Hayır Elif'in Elif sakalı var onda. Böyle kafa... Adam sakallı oğlum ondan öyle gelmiş o biri. Tabii olduğu için siyah gibi duruyor. Böyle. Neyse işte e, hani ne bileyim Wonder Woman'la e, konuşurken ha, işte bizimle savaşacak mı? Yani işte aşağı yukarı. Aşağı, yukarı. aşağı mı yukarı mı? <gülüyor> Daçokaştılar <gülüyor> ya. Yani hayır dedi. Hayır. Muakketi. Yani, <gülüyor> yani, <hayırdır. gülüyor> yani Batman'in çıkıp da e, flashı direkt böyle Bruce Wayne kılığında gidip de ondan sonra Batman katıp hmm. ben aslında Batman'im de kendini ifşa etmesi Ama de saçma. Öyle ondan sonra ne bileyim işte. E, Omspandex gibi Batman kostümüne gitmeyecek yani. O sahne de zaten şey sahnesi gibi. Civil War'da Tony Stark'ın Spider-Man'e Spider gittiği saniyede gibi. gibi. Yani Bruce Wayne'i Tony Stark yapmaya çalışmasınlar. Ben bunu istiyorum. Ki biraz yapmaya çalışmışlar gibi. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Orada sonuçta bütün parası olan ve şeyi olan, piyano olan Bruce Wayne. Evet. Yani o yüzden hani ben flash oraya zırhını yapmış. Hadi neyse de diğerlerine yani zırh, mırh, binden ne uğuruz, bütün ekipmanı Bruce Wayne Batman verecek sonuçta. Arthur'un Diyorum. Zırhına ihtiyacı yok. Cyborg zaten kendi zırhıyla geliyor. Mondurma e, tamam kendi yani, zırhıyla işte, geliyor. Enkristre muhtemel geliştirmeler Yani flashın zırhı tamamlanmamıştır, ona yardım edecektir falan filan diye düşün. Ama ne bileyim işte duydum ki balıklarla konuşabiliyormuşsun. Yani bu, bu buna gerek yok bence ya. Ne yapsın adam orada çok sinirli bir fler karşılaşınca hani biraz yumuşatmaya çalışıyor ortamı. Büyük ihtimalle orada dayak yiyor. <gülüyor> O lafı ettikten sonra dayak yiyordur kesin yani. Yani o zaman göre. <gülüyor> bu arada tabii inşallah şey Aquaman'i onun bu X-Men şeydeki First Class'daki Wallman'in sahnesi gibi bir sahne için harcamamışlar. Yok canım. Yani Aquaman vardır herhalde. Var için. var. Hani yani o bize işte katılır mısın? Go fuck yourselves değildir herhalde. <gülüyor> yok yok. Yani ekip toparlanacak. Ama bilmiyorum yani ne birazcık e, daha bir Gatsizlik ama şeyi güzel gözüküyor fotoğrafı. Güzel görünüyor. İlk bir yerde oldu. Orada Yani e, şey nasıl koymuşlar. olacak bilmiyorum. Yani Superman dönecek zaten. Dönecek ama men... mesela Superman'i normal Superman olarak koymuş mesela oraya. Bence filmin sonuna doğru dönecek ama filmin büyük, büyük bir çoğunluğunda olmayacak Superman. Olmadan nasıl <gülüyor> e, Bilmiyorum işte. Bir de güya eniştirmiş Superman öldü ya. Hı -hı. Hani geri geldiğinde farklı geliyor ya normal şey. Dur zey. Söyledi. O metalik bir şey oluyordu ya böyle. Yok, o farklı bir şey. O, o muydu? O steel. Superboy mu geliyor? Bir boklar oldu. ne oluyor? orada şey, bir bir şey oluyor. Sonra... Ee, parçalanmıyor mu? Parçalanıyor. Mu bir ha. mavi enerji Superman'i çıkıyor ha, evet falan. Işte. Yani hani öyle bir şey e, olur mu? Olmaz mı? Maviti da. Şimdi ya yani bu böyle klasik gelecekse, klasiki dönecek bence. Step of Wolf diyorlar. Step of Wolf değilmiş diyorlar. Eee işte Darkseid'in babası olduğunu da söyleyenler var. Tam olarak açıklandım emin Stephen değilim. Stephen Wolf kim? Stephen Wolfe generallerinden bir tanım. Ha. O gördüğümüz tip BVS'deki kimdi? O Darkseid mi? Yok o işte o o babası... tip, ikisi de tip olarak benziyor. Ha. Ya, i̇kisinde böyle bir şey var yani kafalarında. Böcek. Ee, ama Stephen Wolfsa daha iyi olur sanki. Çünkü şey hani daha tanıdık, daha bilindik bir karakter. Hı. Hem dünyaya gelip de hani ön, öncü kuvvet olarak gelmişliği Doğru de var. Doğru yani. Kral Arthur'un küp gömme sahnesi vardı o Ya bir kralın... Evet evet, evet şey... O mother, box. mother Box. gömdüğü sahne vardı. O ne alaka bilmiyorum. İşte demek ki bir ara düşüyor. Mother Box'tan nereden çıkıyor bir anda? Götü mü? Yani sonuçta Cyborg'un götüne Mother Box taktılarsa bir yerden sonuçta Bir yerden çıkıyor. Kazıda buluyorlar herhalde. Evet. Nereden buluyorlar? Gömmüşler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şey, umarım... Ee, iyi yaparlar. Ben şeyden çok memnun kalmamıştım. BVS'de hani e, Avengers'dan artık çok alıştığımız için kombo hareketlere. Ha evet. Dövüşürlerken değil mi? Evet. Yani ben fırlatayım sen oradan yani yukarıdan sende. vur. Ondan sonra sen de lazer vur gibi kombo evet, hareketler evet. olsun istiyorsun. Aynen. Çünkü yani bir takım çalışması görmek istiyorsun savaşlarda. Onu herhalde bu sefer görürüz. Evet. Çünkü BVS'de çok tırttı. Tamam. mı? Yani işte BVS'de biraz. Yani BVS'de bir bir tane vardı işte. Evet. Şey Wonder Woman Kement ile tutuyor. Der oradan şeyi çekiyor. Batman de oradan gazı çıkıyor. Son ondan gazı ondan sonra Superman'de Superman'da mızrağı geçiriyor. Superman. Ama yani Batman'in zaten adam tarıyor olması hala sindirebilmiş değilim. O hata onlar geç. Şaka. Şaka. Şaka mı diyeyim? Şaka onlar. Yani bak ben size bir söyleyeyim. Wonder Woman Hı. işte Justice League bu filmleri İyi yaparlarsa kimse Batman Superman'ı hatırlamayacak. Hayır hatırlamasın ama o Batman devam edecek anladın mı? Yok ben de devam etmeyeceğim. Ben sana söyleyeyim. Yani, yani çünkü. Devam Bat ettiremeyecek çünkü. Batman'in ömrü boyunca yani hayatı boyunca iki tane kuralı var abi. Tamam mı? Bir adam öldürmeyeceğim. İki şey silah kullanmayacağım da değil sikinde değil yani Batman'in Tamam işte ama in... onu biliyoruz niye ama umrunda 20 yıl boyunca anasız sıkmışlar herifin katında o demiş, kadar demiş sikerim demiş İstediği yani İstediği kadar E tamam ama işte konsept o Robin'i falan öldürmüşler adamın konsepti bu olmuş yani, yani. şey ben kıl oldum aslında Hani Man of Steel'da o kadar Ağladılar ya işte şey dediler Ulan Superman adam mı öldürür İnsanların içerisinde dövüş mü yapar İşte Zod'un Şey boynunu mu kırar Hı. Batman'de insan taramaz abi yani kimse niye o kadar sinirlenmedi mesela ona? Ben ben, ben, ben Onlara gitti. Faşist Batman'i çok sevdiler. Evet. Faşist Batman olmaz ya. Yani i̇şte o, ama o, o benim, benim sevdiğim Batman'e ters. Demek insanların hep istediği Batman buymuş. Hakettiğiniz Batman buymuş. <gülüyor> İstediğiniz Batman değil, hakettiğiniz Batman <gülüyor> buymuş. <gülüyor> ya bence ama o, ben sana söyleyeyim değişecek yani. Yani bu just şeyde sonraki de falan. Bence öyle Batman görmeyecek. Diyorsun. Bakalım. Çünkü, yani, ya adamın zaten öyle o tarz bir güç sergileyebileceği bir durum yok. şu heriften daha kuvvetli. Şey. Yani Batman'ın olarak hani... Hatta ya yani Justice League'de bence Batman olarak değil Bruce Wayne olarak daha çok yer alsa, yer alması daha mantıklı. Ya yani akıl evet. olarak yani yer alması, Batman, kas olarak yer almasından daha mantıktı bence. Batman'ın orada işte akıl olarak yer alması gerekiyor. Bir stratejist olarak Yeterince kas var yani ortamda. Olarak yer alması gerekiyor. Bakalım yani o kısımları görecek miyiz? Çünkü o Justice League fragmanında Batman'i bir sahnede görüyoruz. Hep Bruce Wayne görüyoruz. Aynen. Ben Affedek. Evet. Ama bu herifler böyle şey mi yapıyor yani özel bir steroidleri falan mı var Warner Bros'ın? Herifler nasıl öküz gibi. Hepsi... <gülüyor> Panelde çıktılar Hayal ya böyle. Hep çıktılar. Hepsi boylu oldu. Ray Fisher zaten hayvan ha. gibi. Tamam mı? Yani şey... Ben Affleck hayvan gibi. Ben Affleck'de zaten hayvan. Şey, Jason Momoa Affleck hayvan şeyden gibi. Ben Affleck'den daha beter. Henry Cavill'den daha fena. Hayır, Henry Cavill vermiş, onu görüyorsun. Çünkü madem biz Justice League'de çok kullanmayacağız seni demişler, yani o biraz, biraz ama vermiş, de, kas vermiş. Normalde de Ben Affleck'den kısa öğretim. Yani, yani aynı şeyle değiller. Ben Affleck'in kendisi zaten da hayvan gibiymiş yani. Yani herifleri yan yana görüyorsun, bir arada şey var. <gülüyor> Ee, garibim ezremeler <gülüyor> var bir de şey galgalot var şey gibi çubuk gibi. Ha. Diğerleri böyle evet. yani şey sanki böyle dünyanın en güçlü adamı yarışmasından evet, aslında işte, seni seçtim seni bakarsın. seçtim seni seçtim demiş gibi. Hayvan gibiler abi. Ha. Ray Fisher'ın o kadar büyüyeceğine tahmin etmedi. <gülüyor> şeyde o fragmanda Batman işte Ray Fisher'lı şeyle Cyberpunk hmm. mavidi ama Orada o Batman'in kostümlerifi gördüğünde böyle yalan sıkasın gelmedi mi Çünkü kafa bu kadar. Oo <gülüyor> <gülüyor> oh, canım benim, uuu! Uh, falan yalan yani, sıkasın <gülüyor> Yani o maskeye nasıl sığdın sen? Falan dergi... <gülüyor> Cartman kafası ya resmen böyle hayvan gibi kafası var orada. O yüzden beğenmedim kostümü yani. Dokusu da yok maskenin. Evet, dümdüz siyah bir şey. Yani neyse bu birazcık tabii Comic-Con, kom Futage belki... Tabi üstüne çalışacaklardır yani. muhtemelen. Çalısınlar. Çünkü zaten çekimlere başlayalı işte birkaç ay olmuş ancak. Evet efendim. Evet. Comic Con'da bir şey gösterebilelim diye. koyabileceğin her şeyi koymuş bir araya işte. Yani şey ne Netflix'in koştuğu şey yaptı sahne gördün bir tane böyle bir. Ama şey refleks sahnesi var. Ee, sen söyle hani BVS'den daha şey ee, hafif tonda bir film evet, olacak yani. falan filan demişlerdi. Hani diyaloglardan evet öyle olacağı anlaşılıyor. Ama filmin dokusu, dokusu yine karanlık. karanlık. Yani o açılış kısmında o balıkçıların olduğu yer gıp gri evet, ya. Evet. Gri işte. <gülüyor> Ölü gri yani, Ölü tamam biri. mı? Evet, filmin dokusu hala çok değişik. Evet, yani Cyborg'un kostümü ben çok beğenmedim. Cyborg'un kostümü göremedim Yani orada işte çıkıyor. Evet, o çok... Çünkü o böyle şey hani... Nasıl desem? Dandik duruyordu. Evet o Mother Box açılıp kapanırkenki efekti direkt kullanmışlar gibi. Hmm. Tamam Hani böyle parça pinçik geometrik şekillerle kaplı ya. <gülüyor> <gülüyor> yani orijinal kostümünü de çok sevmiyorum ama bu da şey gibi. Hani fazla ha, biz yani. futuristiyiz falan. Cyborg'ı Cyborg çok sevmiyorum. Ay Cyborg'ı ben de sevim. Seviyor ki Cyborg'ı. Başka karakter mi Zenci yok yok. Yok yani. Yani ben Justice League'e Keşke Green Lantern'e dahil etselerdi. Çünkü Green Lanternsız Justice League mi olur? Demiyor değilim. Green Lantern'ı birazcık daha ulusunlar diye bekliyorlar demek. Green Lantern'ı yani Kim hatırlıyor ki? Çünkü artık... Niye şey yani. Yani Ama... o o o şekilde kalacak abi. Yani bunda, yani evet de Rainey'in asıl hatırladığın zaman aklına Green Lantern gelir. Hayır gelmesiyle... işte Rainey'iniz orada çok güzel bir şey yaptı yani ee, sürekli dalga geçti ya işte Green evet. Lantern'la. Yani, tamam o artık şey hani e, bir kült e, espri e, şeyi ha, malzemesi haline geldi bitti yani Green Lantern'ı film olarak hale alan kimse bulamamalar demek ki birini daha. Evet, ben seviyorum hala <gülüyor> o, Green Lantern'in yeni birini bulamadılar Ama hakikaten yani sırf o kostüm animasyon yapmasalarmış bile Green Lantern'e böyle 2 3 eee kademe atlarmış. Yani <gülüyor> nasıl kafalarını yere vuruyorlardır şimdi Ryan Reynolds Marvel'a kaptırdık. Çünkü adam gibi bir Green Lantern filmi çekseydin Ryan Reynolds'e yine olur? Olurdu. Ama Ryan Reynolds'u yani bence Ryan Reynolds'un hiçbir suçu yok yani o, o filmde. ya. İşte oğlum iyi ki Green Lantern filmi patlamış. Yoksa ömrü hayatımız boyunca Evet, Deadpool o, hatırlayacağımız görecek. Deadpool, o iğrenç Wolverine'deki Deadpool olacaktı. Rezalet. Yani adam birincide olmadı, ikincide olmadı, üçüncüde sonunda bir süper <gülüyor> kahraman olmayı tutturdu yani. Ve oldu. O yüzden kaçırmayalım. O Deadpool olarak evet. yani Ömrün geri kalanını <gülüyor> götürebilir. Evet. Ve şey de yani, e, şeyi çok iyi bir kere. Zaten yüzü şey, makyajlı. Tamam mı? Yani bütün vücudu evet. makyajlı. Ve e, olayın yerinde zaten şey takıyor, maske takıyor. Dolayısıyla onun çok böyle bir yaş sınırı yok o karakter için. Yani. Yani aksiyonları kendi yapmak zorunda değil. Tamam mı? Hani çıplak göründüğüste bile hani şey hani bir şekilde yüzünü yerleştirmen yeterli. Yani o hakikaten 50 yaşına kadar, 60 yaşına kadar Deadpool oynayabilir. Aynen. Güzel bir şey. Canın sıkılınca ondurmunu açıp. <gülüyor> evet, evet. Ondurmun güzel olacak. Evet evet. güzel olacak. Casızlıkta izleriz, eğleniriz. Yani zaten just, ne için diyorsun jazsin yani. eğlenmek için. Yani jazsiste merkeze şey olmazsa hani insanlar a Marvel ben çakmışlar gibi şeyler olmazsa ya o her zaman olacak. Ne yazık ki geride kalmanın şeyi bu abi. Ama en azından Wonder Woman'da bir kadın süper kahraman filmini şeyden önce yapmalarından önce hem de yapmış şimdiye olmakla kadar hiç Wonder Woman yapmamak yani evet. şey eskiler için demiyorum ama hani Eskiler dahil ee, de yapılmadı yani. Böyle büyük bir Hollywood yapımı bir şey olmadığını düşünürsek onunla ilgili büyük avantajları var şu halde. Sıçmazlarsa harika olacak. Ya bence şey olarak da e, ton olarak da birazcık daha Netflix dizilerine yakın dizileri çekmeye başlayabilirlerdi. Yani çok fazla Yamadol'ta hitap eden Berlanti e, ama orayı bir kere de, orası bir kere oturdu be abi orayı. Ya yani oturdu ama şu an. Ha yani oturdu ama onu bir başka şey yapabilir CW yani olay. Ee, bu arada CW ya şey dönecekmiş galiba en azından belli birkaç bölüm Konstantin. Ha. Gelsin. Ya zaten şey muhabbeti başladı. CW'nin CW C CW TV şey var. Ee, stream sitesi var. Ee, şeyden almışlar. NBC'den bütün bölümleri almışlar geri. Ve e, C'de koymuşlar Konstantin'i. Hmm. Muhtemelen eğer orada çok izlenirse, Konstantin'in de Supergirl gibi CW'ye dönmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. <gülüyor> Hepsi bir araya gelsin. Bence de dönsün. Crossover yapışınlar. Aynen. Oo. Ama bilmiyorum böyle... AMC bir tane işte Dark... E, ...Justice'lik Dark çekse harika Preacher kafası. Ha. Preacher de iyi gidiyor. Outcast değil. Aslında izlemem gereken çok dizi var da. House Sen House izle, hadi şu... Tamam. O zaman e, saygın acıklı için gigix.com gigix.com <Gülüyor>